...çıdıkları için e, arada tanıdıklar görüyorum. Alp ışığı görüyorum. Çok selamlar. Tokat gibi gördüm az önce bir yerlerde. Ona da çok selamlar hala buradaysa. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkürler. E, hocam biz de, bizim de teklifimizi kabul ettiğiniz e, Bizi onurlandırdınız. Bizi de çok teşekkür ederiz. E, çok Estağfurullah. Güzel bir, çok güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. E, geçen hafta İsmail Hoca ile de biraz kulaklığınızı çınlattık. Böyle çok teşekkürler. Çok sağ olun. İsmail Hoca'ya da çok selamlar. Görüşürseniz yine. Sesim geliyor mu? Sizin sesiniz gayet net geliyor hocam. Ha, tamam. İsmail Hoca'ya da çok selamlar dedim. Görüşürseniz. Hani gelmediyse. Tabii, tabii bağış üstüne. iletirim kendisine. Ee, nasıl yapalım? Sorularla başlayalım mı? Şöyle, şöyle hocam. Ben e, ufak biraz gruptan bahsedeyim. Ondan Hı -hı. sonra aramızda belki sizi yeterince tanımayanlar olabilir. E, biraz da sizin geçmişinizden e, ekonomi, tamam. bülten, ekonomi kanalların ajanslarındaki tecrübelerinizden bahsedersek, hepimiz Tabii. çok faydalı olur. Ben kripto kritikten çok ufak bahsedeceğim. Kripto kritik e, bir yıllık bir oluşum. E, aslında adamız farklıydı, başka bir Kanalda konuşuyorduk, sonra Discord'a geçtik ve Discord'un işte sesli sohbetlerinden de faydalanıyoruz böyle sizin gibi konukları ağırlıyoruz bilgi paylaşımı Hı. yapıyoruz Hı. böyle konuşmaları da devam edeceğiz amacımız herkesin konuşabildiği herkesin tartışabildiği bir paylaşım mecrası olmak buradaki arkadaşlara da bu vesileyle tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum harika Hı. şimdi hocam sizden biraz bahsedelim ee, Tabii ben kısaca kendimi tanıtıyım. Ee, isimim Erkan Öz ben bir ekonomi gazetecisiyim. Ee, teknoloji alanıyla e, ilgileniyorum. Son işte ne kadar diyelim? Son yedi sekiz senedir diyelim. Ee, mesleğe ihada başladım. Ee, Dow Jones News varsın yani bu Amerika'daki borsa endeksine ismini veren Dow Jones kuruluşunun ee, ki o bir haber kuruluşudur aslında. Sonradan endeks işine girmiştir. O kuruluşun Türkiye temsilciliğini yaptım 6 yıl. Ee, o kuruluş aynı zamanda e, o grup e, The Wall Street Journal'ın grubudur. The Wall Street Journal'da da e, görev yaptım Dow Jones'tan sonra. Oradan sonra da El Televizyonu'nda e, görev yapma şansım oldu. Elcezire televizyonundayken e, haberdiğim program departmanında ilk kez yer aldım. Onun öncesinde hep yoğun şekilde haber çalışıyordum. E, bu yoğunluk içerisinde e, derin analizler yapmanız mümkün olmuyor. Yani günlük piyasa haberleriyle iş e, oluyorsunuz. Onu işte sizi takip edenlere aktarmaya çalışıyorsunuz. Haber ajansındaysanız veya gazetedeyseniz. E, çok derinlemesine girmek her zaman mümkün olmuyor. El geçtikten sonra 2011 yılında 2008 krizini derinlemesine araştırma imkanım oldu. 2008 krizini derinlemesine araştırınca finansal sistemin tarihin en büyük ekonomik krizine doğru gittiğini yakın bir dönemde gördüm ve bunun üzerine iki tane kitap yazdım. Bir tanesi 2020 büyük e, kriz, müthiş fırsat. Öteki de o 2020 kitabı 2013'te çıktı. 2014 sonlarında da e, Büyük Finansal Tufan isminde bir kitap daha çıkarttım. E, o arada işte televizyon e, çalışmam devam etti El Cezire'de. Sonra oradan e, ayrıldım. TRT'nin İngilizce kanalına e, bir yüksek teknoloji programı yaptım. Dünyanın bütün her yerinde yani Asya, Avrupa, Amerika Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, işte Hollanda, İtalya, İngiltere, Japonya, böyle sayısız ülkede üst düzey teknolojileri araştıran bir program yaptık. Bu programda işte kuantum bilgisayarlar vardı, yapay zeka, işte insansı robotlar, nükleer füzyon reaktörleri ve aklınıza gelebilecek bütün üst düzey teknolojiler, işte elektrikli otomobiller. Bir bölümde de yine geleceğin parasını yaptık. İzlanda'da o zaman daha konuşulmuyordu. İşte bitcoin madenlerine falan gittik. Ee, benim geçmişim bu şekilde. İşte 2017 e, yılında, e, yılının başlarında ya yani Mart ayında uzun süredir ertelediğim işlerden dolayı ertelediğim e, bitcoin nedir? İşte ben de satın almalıyım e, işine girdim. E, o arada benim araştırmalarım e, ekonomiyle ilgili devam ediyordu. Benim araştırmalarımda gördüğüm şuydu. Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizine doğru gidiyor. E, bunun temelinde dolar sistemindeki sorun var. Bu dolar sistemine alternatif olan her şey e, patlayacak. Bu alternatifler başında da ben altın ve gümüşü sayıyordum. Onun yanına 2014'te çıkardığım kitapla beraber bitcoin'i ve kripto paraları da yavaş yavaş eklemiştim. Sürekli 2014'ten beri bir şekilde bunu oturup nasıl alındığını falan öğrenmem gerekiyor diye düşünüyordum. 2017'nin başında işte bu belgesel falan bitince Mart ayında ekranın başına oturdum. İşte o şey o dönemlerde de o yaklaşık o dönemlerde de 2017'deki o müthiş şey oldu. O yükseliş oldu. O yükseliş sırasında da ben Twitter'dan Bitcoin'in neden yükseldiğini işte mevcut para sisteminin nerelerde sorun yaşadığını anlatınca Twitter'da da bana bir talep oldu o zaman e, Bitcoin'le beraber benim takipçi sayımda da bir patlama oldu işte o günden beridir de e, Bitcoin, altın, gümüş ve dünya ekonomisi üzerinde yazmaya çalışmaya devam ediyorum e, bir şekilde de e, sağ olsunlar takipçilerim de beni takip etmeye devam ediyorlar hocam bizde zaten bu vesileyle Bitcoin'le ilgili birçok şey öğreniyoruz. O flat'larınızla çok faydalı oluyor. Yani özellikle evet. sizin geçmişteki e, ekonomi ajanslarınızda çalışmanız ve teknoloji olan merakınız da sizi biraz aslında e, Bitcoin'de ekonomiyi kesiştirmenize vesile olmuş. Öyle, öyle anladım ben de. Evet aynen. Peki hocam ilk yatırımınızı ne zaman yaptınız? İşte 2014, o... 2014 civarında e, Bitcoin'den haberdardınız anladığım kadarıyla. Peki, Aslında ilk ben kesinlikle. ilk kitabımı yazdığımda da Bitcoin'den haberdardım. 2013'te yazdığımda da araştırdım Bitcoin'le ilgili bölüm var kitabın için. İlk kitabımı yazdığımda da bölüm var ama o zaman devletlerin bunu bastıracağını düşünüyordum. Yani Napster gibi marjinalize edeceklerini düşünüyordum ama 2014'te artık marjinalize etmek için fırsatların devletler için kaçtığını düşünmeye başlamıştım. Ama işlerin yoğunluğundan dolayı bir türlü başına oturup ya şunu satın alayım e, şeyine bir türlü girememiştim. Ne zaman ki benim elimdeki o yoğun belgesel işi bitince 2017'nin başları da işte Mart-Nisan gibi e, ancak bilgisayarın başına oturup satın almak, nereden satın alırım falan diye araştırmaya başladım. Başlangıçta da kredi kartıyla satın almak istedim nedense o zaman. Böyle bir şey şey yaptım. Aslında hiç avantajlı değil. Çok fazla fiyat farkı vardı falan. hani Bitcoin 700 dolarken ben 800-900 dolara kredi kartıyla başka yurt dışından sitelerden falan Bitcoin aldım. Üzülüyordum çok faiz fiyata aldım falan diye ama ben bilgisayarın başına oturunca Japonya'daki hedge fonlara Bitcoin'e girmek için yeşil ışık yakıldı. Öyle bir şey başladı. işte FOMO başladı. Zaten yukarı doğru gitti. Yani ben ne kadar zararını alsam da sonuçta kâra geçtim. O yüzden öyle de yukarı doğru gitti. Aslında geç kalmış gibi görülse de yine çok erken girmişsiniz hocam. Yani 800 dolarlar falan bugüne yani göre harika 800 rakam. Dolar. Evet. <gülüyor> harika yani bugüne Ama göre tabii, harika tabii rakam. Şöyle bir yanlış anlamı olmasın ya yani o zaman deneyseldi benim girmem. ya yani Aldığım miktarlar çok azdı. yani. Keşke o zaman e, yani ilk CD800'den bilgisayarın başına oturduğunda almam gereken tüm miktarı almış olsaydım ama öyle olmadı tabii. E, aslında şöyle oluyor. Mafi de bu konuyla ilgili güzel bir yazısı var. Mafi Eğilmez biraz kripto paralara e, başlarda şey bakıyordu. Yani değerlendirmelerini yapıyordu ama e, biraz böyle negatif yaklaşıyordu. En son işin ne kadar e, nasıl çalıştığını öğrenmek için kendi de yatırım yapmış. İşte borsalara girmiş, para yatırmış, kayıt olmuş falan filan. Yani aslında işe öğrenmek için en uygun yol evet, uygulamak. Evet. Kesinlikle. Ee, şimdi hocam yavaştan baştan aslında benim değinmek istediğim noktaya gelelim. Ee, hmm. Siz 2008 krizini çok iyi analiz etmiş ve çok güzel açıklıyorsunuz. Ee, şimdi bitcoin'in Bitcoin çıkış noktasıyla 2008 krizi de hmm. aslında hmm. biraz evet. kesişiyor. Evet, evet. Evet, varlığı ee, varlığı bundan önce bu konulara zaten geleceğiz de. Ee, biraz şeyden bahsedelim. Federal rezervden. Yani 2008 krizini e, Amerika tarafından kahramanı gibi görülen ama bugünden baktığımızda bizi bir çöküşe mi götüren federal rezerv. O 2008 krizini nasıl atlattı? At, evet. e, wow. Şimdi şöyle tarif etmek lazım. Ee, yani federal rezervin hikayesi çok uzun. Amerika'da bir mücadeleyle gelen bir kurum. Yani Amerika'nın içinde iki 3 tane Amerika var. Bir tanesi Milliyetçi Amerika. Bunlar asla Merkez Bankası istemiyorlar. 1820'lerden itibaren, 1913'e kadar Merkez Bankası Amerika'da kurulmasın diye mücadele veriyorlar ve kurdurtmuyorlar. Amerika yaklaşık 80 sene Merkez Bankası olmadan idare ediliyor. Ve tarihinin en büyük ekonomik gelişiminde o dönemde gösteriyor. Bir süper güç haline geliyor o dönemde. Ama 1913'te e, küreselci sermaye diyebileceğimiz grup, yani merkezi Londra'da olan işte dünyanın her tarafına kendi kontrolünde merkez bankaları e, ihtas etmeyi işte birincil hedef olarak gören grup, Amerika'da da 1913'te sonuçta e, bir merkez bankası kurmayı başarıyor. E, bu, bunun önemi şuradan kaynaklanıyor. Bitcoin'in ve kripto paraların altının ve gümüşün önemini anlayabilmek için e, tarihteki para döngüsüne bakmak gerekiyor. Şimdi bizim klasik duyduğumuz televizyonlarda bugün duyduğumuz e, para tarihi nasıl bir tarih? Onlar diyorlar ki televizyonlardaki genelde isimler. İşte eskiden en en başta e, çeşitli mallar paraydı. İşte inekler, pirinç şu bu. Ondan sonra altın gümüş para oldu. Sonra e, kağıt para geldi. Şimdi de elektroniğe geçtik. Oradan da kripto paralara geçtik. Böyle de gidiyoruz. O yüzden kripto paralar işte bu işin geleceği falan diye konuşuyorlar. Halbuki gerçek böyle değil. Çünkü niye? Altın ve gümüş işte Anadolu'da kullanılmaya başlandı M.Ö. 600'lü yıllarda para olarak. 1200'lü yıllarda 260'da Çin hükümdarı ki aynı zamanda bir Moğol-Türk kökenli bir hükümdardır Kubilay Han dünyanın ilk karşılıksız kağıt parasını bastı. Yani bugün Amerikan dolarının Aynısını. Şimdi eğer televizyonda anlatılan doğru olsaydı, 1260'tan itibaren dünyada her yerde kağıt para kullanılması gerekirdi. Ondan sonra bizim işte bu yakınlarda dijitale geçmemiz gerekirdi. Oysa ne oldu? 1260'ta Kubilay Han süper bir icatmış gibi. O ben nasıl olsa millet kağıdı altın gibi kabul ediyor. Ben istediğim kadar kağıt basayım. Müthiş fikriyle ortaya çıkıp bunu uyguladığı zaman. Koskoca Çin İmparatorluğunu 10 yıl içerisinde hiper sürükledi ve İmparatorluk yüzyıllarca o hiper kötü etkilerinden kurtulamadı. Böylece Çin devleti ve bütün dünya o zaman kağıt paradan altın gümüşe dönmek zorunda kaldı. Bu da bize şunu gösteriyor. Tarih içerisinde teknolojik gelişim evet yani işte önce mallar sonra altın gümüş sonra kağıt sonra e, elektronik sonra kripto diye bir teknolojik evrim var. Ama bu teknolojik evrim aynı zamanda döngülerle işliyor. Bu da paranın döngüsü deniliyor buna. Paranın döngüsü de şu. Bir dönem sağlam para kullanılıyor. Yani sınırlı para. Sonraki dönem sınırsız para yani bir başka adıyla kalp yani niteliği bozulmuş para kullanılıyor. Yani tarihte bakarsak mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun iyi dönemlerinde Altın ve gümüş para kullanır Osmanlı İmparatorluğu. Ne zamanki işler bozulur, imparator, işte padişah paranın içine bakır katar, şunu katar, bunu katar. Bunun anlamı nedir? Paranın miktarını arttırıyor. Yani sınır sınırlılık özelliğini sınırsız hale getiriyor. Bu o ülkenin, o devletin olgu uygarlığı kötüye gittiğini gösteren bir şey aslında. Yani durumu kurtarmak için paranın sayısını arttırıp milleti kandırmaya çalışıyor. Roma İmparatorluğu'nda da bu elidir. İşte, e, altın devrinde Dinarus vardır. Roma Dinarus'u sağlam altın para tam %100 altındır. O yüzden de sınırlıdır. Çünkü %100 altın para basabilmek için ne olması lazım? Altına dayalısınız. Altında sınırlı olduğuna göre bu sınırı arttıramazsınız. Ama son dönemde işte kavimler göçünün olduğu dönemde, barbarların saldırdığı dönemde Roma da kendi parasını bozuyor. Tıpkı bugün Amerika'nın bozduğu gibi. Yani buradan şuna geleceğim. Merkez Bankası ve FED, yani tarih içerisinde sağlam para e, ve kalp para sınırsız para yani sınırlı para sınırsız para döngüsü var. Sürekli bu dönüyor. Tarihi uzunlamasına geriye doğru araştırdığınız zaman işte ben Ercizire'de 2008 krizinin nedenlerini araştırırken ta tarihin en başına kadar gidince bunu gördüm. Dünyada sınırlı paradan sınırsız paraya geçiş devirleri var. Sınırlı parayı Ekonomisi kuvvetli olan, verimli üretim yapan, sağlam mal yapan uygarlık ve ülkeler kullanıyor. Ne zaman işler sarpa sararsa parayı sınırsızlaştırıyorlar. Bu sınırsızlaştırma olayının sonucu da her zaman büyük enflasyon, hiper enflasyonla sonuçlanıyor ve yıkımla sonuçlanıyor. Çünkü zaten adamın ekonomisi kötü olduğu için buna başvuruyor. Ha, Merkez Bankası Fed'in Amerika'da kurulmasıyla ne oldu? Fed'den önce... Birinci Dünya Savaşı ve öncesinde dünyada bütün devletler için altın standartı diye bir standart vardı. Yani siz bir ülke olarak merkez bankanızın kasasında ne kadar altın varsa o kadar bas para basabiliyordunuz. Diyelim ki Almanya'nın 100 milyar dolara eşit altını var, 100 milyar dolar değerinde altını var. 100 milyar dolar basabiliyordu ya da 100 milyar mark basabiliyordu kendi para birini ya da Osmanlı İmparatorluğu kasasında 10 milyon 10 milyar işte Osmanlı lirası basabilecek değerde altın varsa 10 milyar Osmanlı lirası basabiliyordu. Bunun ötesine kimse geçemiyordu. Bu para ekonomisi dediğimiz düzen 1. Dünya Savaşı'ndan önce büyük bir zorluğa girdi. Nedir bu zorluk? Eskiden para ekonomisinin sahipleri kapitalistler emekçileri sınırsız bir biçimde sömürebiliyorlardı. Yani adama 18 saat çalıştırıyorsun, haftanın her günü çalıştırıyorsun, adama işte bir tas çorba, bir delim, ekmekle, işte madenlerde ölesiye çalıştırarak, fabrikalarda ölümüne çalıştırarak, hiçbir sosyal hakkı olmadan çalıştırabiliyordu. E bu sana ahlakın dışında olarak konuşuyorum, yani ahlaki kriterler dışında. Müthiş bir verim sağlıyor. Zaten Batı uygarlığı bu verimliliğin üzerine kurulmuş bir uygarlık. Bu muhteşem. Verim sayesinde bu kadar ileri gidebilmiş dünyayı ele geçirebilmiş bir uzay. Ama 1913'te 1910'ların başında oldu? O işçiler hepsi işte grevlerle, sendikal haklarla bir sürü haklar elde ettiler. İşte o dönemdeki karteller kırılıyordu. İşte o kapitalistin, o para sahibinin gücü kırılıyordu. Bunu aşmak için adam 1913'te Fed'i kurdu. Asıl merkezi olan İngiltere'yi terk etti. Amerika'ya geldi yerleşti. Bunların hepsini anlatıyorum. Çünkü bunlar bugün de yaşadığımız olaylar. Ama farklı şeylerde onları da birazdan anlatacağım. FED'in arkasındaki gelişmeyi de öğrenmemiz açısından faydalı. Tabii aynen. Şimdi İngiltere'ydi bunların aslında merkezleri. Londra'daki City bölgesiydi. Buradan kalktılar. Amerika'ya geldiler. Amerika'da FED'i kurdular. FED'in kurulması birlikte şu sistemi getirdiler. Artık dediler... Kasada bulunan altının %100'ü kadar değil, şöyle bir sistem getirdiler. Bu %100 olarak %40'a düşürdüler. Yani sizin parasal bastığınız paranın %40'ı kadar altın olursa kasada okeysiniz diye yeni bir sistem getirdiler. Bu ne sağlıyor adama? Şimdi altınla %100 sınırlı iken ne yaptı? Eline bir genişleme alanı açtı. Daha geniş miktarda para basabilme alanı açtı. Bu şekilde sistemi dermiş oldu yani altın standardı sistemini dermiş oldu. Bununla bu elde ettiği imkanla iki tane dünya savaşı yaptı bu büyük para sahipleri. Sonuçta gelinen noktada 1944'te 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Amerika'yı İngiltere yerine dünyayla yaptılar ve sistemi bir tık daha bozdular. Dediler ki artık bu %40 oranı da yok. 1944'te toplanan Bretton Woods ile meşhur. Bretton Woods sistemine geçtiler. Dediler ki, bu %40 oranı da kaldırıyoruz. E, kasada ne kadar? Kasada bir altın olacak. Biz istediğimiz kadar para basacağız. Bakın, iyice sınırsızlaştırdılar. Ha, dediler, şunu yaparız. Siz kağıt paranızı getirdiğinizde size altın veririz. Yani bankaya götürdüğünüzde e, eskiden öyleydi zaten. Eski Amerikan doları Üzerinde, 1971'den önce basılan Amerikan dolarının üzerinde yazar. İşte 5 dolarsa 5 dolarlık altın karşılığı işte nottur ya da hatta bazılarının üzerinde silver dollar yazar. Yani gümüş aynı zamanda altına ve gümüşe çevirebiliyordunuz paranızı. Gittiğiniz zaman bankaya verdiğiniz zaman mecburen size o altını gümüşü vermek zorundaydı. Çünkü en başında bu işin kağıt para altının gümüşün karşılığında basılan paradır. Neyse, 1944'te bu oranı da kaldırdılar. Ne oldu? Sınırı biraz daha genişletmiş oldular. Ama hala bir şekilde sınırlılar. Çünkü evdeki altın miktarı biterse halkın güveni kaybolur ve bu daha geniş sınırla bastıkları para birimi çökebilir. E, şeklinde bir sınırlama. Yani belli bir sınırlamayla devam ettiler. Bu basılan paralar da işte e, Amerika'nın o 1950'deki 60'lardaki atılımlarında kullanıldığı aya gidiş programlarında, bilim programlarında kullanıldı. Vietnam Savaşı'nda kullanıldı vesaire vesaire. Ama para sahipleri için gittikçe zorluklar artmaya devam etti. Yani o eski 1800'lerdeki yaptıkları gibi insanları köküne kadar sömürdükleri ve çok yüksek verim elde ettikleri o dünya bir daha onlar için asla var olmadı. Gittikçe sistem Batı'da Para, para ile üretimi zorlaştıracak şekilde evrimleşmeye devam etti. Sosyal yapı bozuldu, ailenin birliği bozuldu, depresyon, yabancılaşma arttı. İnsanlar fazla e, gereksiz ve böyle nasıl söyleyeyim verimsiz bir şekilde tüketim yaptılar. Yani verimliliği iyice düşürecek e, tüketimlere kendilerini e, gark ettiler diyelim ve batıda üretim verimliliği gitgide düşmeye devam etti. E böylece Amerika sonunda 1971'de artık öyle bir noktaya geldi ki bir de bir, o arada bir petrol krizi patladı ee, falan derken Amerika son sınırı da kaldırdı. Dedi ki 1971 yaz aylarında başkan Nixon çıktı dedi ki arkadaşlar biz artık dolar getirini altında vermiyoruz. Bunu bize hep iktisat derslerinde doların ne kadar kuvvetli olduğu şeklinde anlattılar. Ama bu aslında bir güçsüzlük göstergesiydi. İkinci Dünya Savaşı. Sonunda Amerika'nın devlet kasasında 20 bin ton altın birikmişti. Amerika bunu harcaya harcıya vatandaş ne dedik, kağıt parasını getirdiği zaman 71 öncesinde bankadan altınını alabiliyordu. Vatandaşlar, yabancı devletler geldiler, o altınları aldılar, aldılar, aldılar. Amerika'nın altın varlığı 1971'de 8 bin tona düştü. 8 bin tona düşünce acil bir şeklinde toplandı işte o günkü. Amerikan hükümeti bu kararı çıkardı. Dedi ki artık altın da getirdiğiniz zaman biz dolar getirdiğiniz zaman biz altın vermek zorunda değiliz. Altınla doların bağını tamamen kopardı. Böylece ne oldu? 1260'daki Kubilay Han'ın yaptığı şeye dönmüş oldular. Tamamen sınırsız istediği kadar arttırabileceği bir para birimi. Yani bugünkü bizim kripto paraların mantığıyla düşünelim. Diyelim ki ben geldim Erkan Öz. Dedim ki ben arkadaşlar bir para çıkarıyorum ama sınırsız istediğim kadar basıyorum. E bunu alan olur mu? Olmaz ama işte Amerika bunu o zaman tedaviyle soktu ve bugüne kadar da bu sistemle geldik. Ama eğilim aynen devam etti. Yani para sahiplerinin kapitalistlerin zorlanmaya e, bu gark oldukları e, bu şartlar gelişmeye devam etti. Yani o 1800'lü yıllardaki verimli üretime asla dönemediler. Dön dönmeleri de mümkün değil. Yani sosyal gelişim içerisinde insanların talepleri artıyor, sosyal e, statüleri değişiyor. Her e, yeni nesilde e, talepler daha da fazla artıyor. 1800'lü yıllarda sen adamı bir çorbayla çalıştırabiliyordun. Kar karın toplumuna çalıştırabiliyordun. Artık bu adam senden e, ailesi için iki tane lüks araba istiyor, ev istiyor belli bir yaşam alanı istiyor, ona göre kıyafetler istiyor. İstiyor da istiyor. Yani sırf fabrikada çalışan bir işçiyi sen memnun edebilmek ve sistem içerisinde söylemek için çok daha fazla şey vermek zorundasın. Sosyal yapı ve aile düzeni bozulduğu için ve depresyon yaygınlaştığı için artık mantıklı tüketimin de dışında bir tüketim var. İşte İngiltere'de mesela binge drinking diye bir şey var. Ya yani Adam o kadar çok alkol tüketiyor ki şey yani iş yaşantısına, verimliliğine zarar veriyor. Atıyorum bunun gibi işte saçma sapan şeylere para harcamak, verimliği düşürecek şeylere para harcamak, yani zevki sefaya para harcamak eğilimi arttıkça özellikle işte Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da fazla tüketimden dolayı, aşırı ve verimsiz tüketimden dolayı borçlar çok yükseldi. Ve bu altınla doların bağı kopartılınca sınırsız para basılması da bu borçlanmayı daha da kolaylaştırıp daha da insanlara bunu yöneltince, farkındaysanız 1971'den sonra Amerika artık bir sanayi ekonomisi olmaktan çıktı. Bir böyle hizmetler ekonomisi haline geldi ve birçok Amerika'daki fabrikalar söküldü. Ucuz emek cennetlerine götürüldü. Çin'e, Tayland'a, Endonezya'ya, şuraya, buraya. Şimdi 1971'de sınırsız bir para basım olayına geçilince... Artık saatli bomba çalışmaya başladı. Ve ne oldu? 2008'de artık bu borç yükü kaldırılamaz hale geldi. Ve bütün aslında bizim bildiğimiz bugünkü finans sistemi, yani klasik finans sistemi çöktü. Yani biz o gün bir ekonomi e, yöneticisi, işte haber yöneticisi olarak ben bile sadece Lehman Brothers'ın, Bear Sturms'ün battığını haberlerde duyurduk ama onun arkasındaki bütün sistem, yani işte AIG en büyük sigorta şirketi. Onun arkasında işte Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC, Citibank hepsi bunların aslında bu iki Lehman Brothers ve Bear Stores'un batmasıyla oluşan zincirde hepsi birbirlerine bağlı oldukları için hepsi battılar doğal olarak. Çünkü her sınırsız para sistemi sonuçta finansal sistemi çökertmeye ve büyük bir enflasyona gider. 2008'de bu sistem batınca Amerika Birleşik Devletleri tarihinde o zamana kadar, yani 200 yıllık tarihinde 2008'e kadar 285 milyar dolar bas para basmıştı. Yani Merkez Bankası'nın bastığı para şeklinde. Bu 2008'deki total finansal çöküşü durdurabilmek için bankaların içine para koydular. Bunu yapabilmek için de birkaç sene içerisinde 2008'den itibaren 3.2 trilyon dolar para bastılar. Yani 200 yılda bastıklarının 4 katını basıp, bankaların içine koydular ve onları bugüne kadar yüzdürdüler. Yani bir şekilde batmalarını engellediler. Hala da falan bu. Yani 2008'de meydana gelen çöküşü bir şekilde düzeltemediler. Zaten düzeltemezler de çünkü bu sosyolojik bir olay. Yani tekrar o 1900'lü yılların başındaki 1800'lü yıllardaki o verimli üretim çağına dönmeleri imkansız. Çünkü öyle bir sosyal yapı yok artık batıda. Siz öyle bir sosyal yapıyı nerede bulabiliyorsunuz bugün? Çin'de buluyorsunuz, Hindistan'da buluyorsunuz. Türkiye'de bile bazı bulmanız artık zor olur. Yani kimseyi öyle karın tokluğuna çalıştıramıyorsunuz. Ama Asya'da çalıştırabiliyorsunuz. Endonezya'da çalıştırıyorsunuz. Vietnam'da çalıştırıyorsunuz. Tayland'da çalıştırıyorsunuz. Çin'de çalıştırıyorsunuz. Ama Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da artık bu imkan yok. Olmadığı için de sistem sürekli kendini borca sarıyor. Ve bu borçlar da 2008'de bir çöküş yarattı. Çöküşten kurtulabilmek için daha da fazla e, sınırsız para basıldı. Yani aslında alkolden zehirlenmiş olan adama daha fazla alkol verildi gibi bir durumda ya da şeker hastası olan adama ya sen ancak bu çikolatalı pasta ile iyileşirsin deyip Üzerine e, adama koca bir çikolata pasta yedirmek gibi bir şey yaptılar ve çöküşün aslında Boyutunu arttırdılar şu anda. Magnify ettiler. İşte burada devreye giriyor? Doların alternatifi olan, yani sınırsız basılan bu 1971'den itibaren sınırsız basılan e, kağıt doların alternatifi olan parasal araçlar. Altın, gümüş ve sağlam kripto paralar. Başta da Bitcoin olmak üzere. Zaten 2008'in e, tam o cafcaflı zamanında, 2008 sonbaharında Bitcoin projesi işte Nakamoto tarafından, Satoshi tarafından dünya gündemine getirildi ve işte son 10 yıldır müthiş bir aslında başarıdır bu. Bir network halinde kendini kabul ettirdi ve bugünlere geldik. Bunun sebebi işte dünyanın aslında bir şekilde içgüdüsel olarak bu para düzeninde, küresel para düzeninde çok ciddi bir sıkıntı olduğunu algılaması ve buna bir alternatif araması. Altında ve gümüşte e, bu şeyi bulamıyor. Çünkü altın ve gümüş türev piyasaları dediğimiz bir mekanizma ile baskılanıyor. E, ona da çok kısa anlatayım mı? Türev piyasası nedir? Neden baskılamaktadır? Çünkü buradan da ETF'e bağlı olayı. Evet evet hocam ona da girelim. Ona da girelim ama ona girmeden önce biraz sizi dinlendirelim. Bayağı güzel anlattınız. Çok da akıcı oldu. E, ben ben anlattıklarınız kısma kadar böyle bir iki soru sormak istiyorum. Tabii, tabii, Ondan tabii. sonra da ETF'ye ve TÜRE piyasalara geçeriz. Ee, şimdi şeyden bahsettik hocam. Yani bir paranın evrimi söz konusu. Evet. Yani devamlı belki kullanım avantajlarının gelmesinden dolayı veya kötü para iyi parayı ko kovar. işte ekonomik teorisinden dolayı işte paranın bozulmasıyla artık yeni bir paraya yönelmek de olabilir. Evet. Bir, paranın bir paranın evrimi söz konusu döngü evet. var ve biz şu andaki klasik sistemde tarihin gördüğü en büyük sınırsız para deneyi içerisindeyiz. Dünya tarihinde hiçbir zaman küresel bir sınırsız para deneyi yapılmadı ama 1971'den itibaren bütün dünya ülkeleri şu anda sınırsız para içerisindeler. Aslında bu sınırsız paranın biraz da çıkış noktasını şuraya bağlayabilir miyiz? Yani Bretton Woods sayesinde bir ikinci dünya savaşı sonrasında Amerika'nın e, doları altına endeksleyerek bir rezerv para yaparak aslında doların hegemonyasını kabul ettirerek daha sonra da 71 krizinden sonra bu hegemonyanın avantajlarını kullanarak karşılıksız para basmayı e, tüm dünyaya yayması. Tabii bir de şundan çok ufak bahsedelim. Yani karşılıksız para basmak ne demek? Yani mesela Türkiye bu zaman zaman ekonomi... E, bilmeyenler arasında da tartışılabilir yani niye Türkiye istediği kadar para basamaz çünkü tabii ki enflasyon olur paranın değeri kaybeder ama Amerika için tabi böyle değil tüm dünyada hegemonyası kabul edilmiş kullanımı kabul edilmiş bir para olduğu için e, para basma sınırları dünyayı kapsıyor bu yüzden de e, ülkeler, i̇şte, evet, ülkeler Amerika göre... Amerika bize bunu böyle anlatıyor yani siz basarsınız enflasyon olur biz basarsak biz dünya gücüyüz bizde olmaz diye anlatıyor ama 2008'e kadar da herkes bir, buna inanıyordu evet. ama 2008'de 200 yılda bastığının dört katını basınca herkes şimdi artık bir soru işareti yani bu adamlar ne yapıyorlara e, geldi olay. Bir de işin şöyle bir tarafı var. Amerika bunu yapınca Avrupa merkez bankası ve Japonya merkez bankası Amerika'dan da büyük oranda para bastılar. Yani sadece Amerika basmıyor bu karşılıksız parayı şu anda dünyada. Avrupa'da basıyor. Japonya hepsinden daha büyük oranda para basıyor. Herhalde Japonya neredeyse büyümesinin yüzde yani yüz kadar para karşılıksız para basıyor galiba. Aynen öyle. Yani ekonomisi bu gidişle bastığı para miktarını. Şu anda Amerika'da yüzde kırklarda ellilerde yanılmıyorsam normalde yüzde on yirmi arasında bir yerde olması gerekir. Basılan paranın işte bir yıllık üretime oranı. Japonya bunu neredeyse yüzde yüze doğru tırmandırıyor şu anda. Evet. E peki hocam buradan Amerika'nın karşılıksız para basmasından e, basılan paranın biraz da banka sistemi üzerinden finansal piyasalara akması, oradan da türev ürünlere akması ve hatta e, yeni finansal enstrümanların ortaya çıkması, teknolojiyle de bağlı olarak tabii. E, buradan türev ürünleri nasıl değerlendirirsiniz ve buradan da ETF'ye konuyu nasıl bağlayabiliriz? Şimdi türev piyasaları çok önemli. Ee, bunlar şöyle. Türev piyasaları ne zaman kurulmuş? Ona baktığım zaman şunu görüyorum. 1971'den sonra kurulmuş. Yani e, bir ciddi bir piyasa haline gelmiş. Yani Amerika altınla doların bağını kopardıktan sonra e, altına bir hücum olmasını engellemek için bu türev piyasalarını kurmuş. Nedir bu türev piyasaları? Türev piyasasında İlginç bir şekilde siz şunu yapabiliyorsunuz. Bunlar genelde emtiyalar üzerine e, kurulmuş piyasalar. Yani öyle gösteriliyor. Altın ve gümüş dediği emtia gibi tanıtılıyor. Aslında altın ve gümüş emtiyadan ziyade para işlevi gören e, ham maddeler. Onlar diyorlar ki herhangi bir emtia'yı atıyorum buğday mızı, işte İşte buğdayı bir yıl sonra atıyorum kilosu bir dolardan ben size satıyorum diye bir kontrat yazıp satıyorum. Ama Elimde o anda buğday olması şart değil. İşin e, şey sıkıntılı ve işte sihirbazlık tarafı buradan kaynaklanıyor. Yani elimde buğday olmasa da ben bir yıl sonra buğdayı 1 dolardan satacağım diye kontrat yazıp satabiliyorum. E, buğday belki şu anda 2 dolar. Ben bu kadar, eğer elimde çok e, gücüm varsa, mesela büyük bir bankaysam, JP Morgan gibi, istersen o kadar çok kontrat yazarım ve piyasaya satarım ki, Millet buğdayın fiyatının gerçekten 1 dolara düşeceğine ikna olabilir ve buğdayın fiyatını 1 dolara düşürebilirim. Altına ve gümüşe yapılan şey budur. 1971'de Amerika altınla doların bağını kopartınca e, altın tıpkı 2017'de bitcoin'in yaptığı gibi e, 24x'lik bir tırmanış yaptı, bir zıplama yaptı. 1980'e kadar, 1971-80 arasında 24x zıpladı. Böyle olunca bütün e, sistem yatırım altına kay, kayarsa Amerikan doları ve Amerikan finansal sistemi yıkılacağı için Amerika işte bu türev piyasasını kurdu. Altını ve gümüşü bu şekilde baskıladı. Biz şimdi aynı şeyi bu sene Bitcoin'de gördük. Ben Bitcoin fiyatı yükselirken e, diyordum işte yani Bitcoin yükselmiyor aslında dolar eriyor diye. Sistemin sahipleri bunu kurtarmak için daha önce yaptıkları şeyin aynını yaptılar. Bitcoin'e şey getirdiler, türev işlemlerine koydular. Bunun olacağını da ben yazdım. Olursa bunun Bitcoin'e zararlı olacağını, buna karşı savaşmak gerektiğini, işte direnmek gerektiğini falan da o zaman yazmıştım. Ee, öyle de oldu. Yani türev işlemlerinin geldiği gün Bitcoin'in o hızla tırmanması sona erdi. Birdenbire Düşüş başladı. Ee, ve bu düşüşte bugüne kadar da sürdü. Ee, İTS mi? Zehir hocam. Yani şöyle. Aynı şeyin mesela Uranyum'da olduğu. Uranyum'a türev kontratlarının başladığı gün. E, uranyum'a işte müthiş bir talep varmış. Türev işlevlerinin başladığı gün. Şey düşmüş. Ama burada şöyle çok ilginç bir şey var. Örneğin. Ben kitaplarımda bunları ayrı yazıyor. Türev piyasalarıyla ilgili bunların işte altın ve gümüş üzerine burada yapılan manipülasyonlar hakkında ciddi Amerika'da açılmış davalar var. Yani altın ve gümüş yatırımcıları bankaları dava ediyor. Siz bunlarla bizim yatırımlarımızı öldürüyorsunuz diye bu kontrat oyunlarıyla. Ee, bu davalardan bir tanesinde Reuters'ın yayınladığı bir habere göre daha mahkeme aynen şöyle bir karar veriyor. G.P. Morgan'ın gümüş piyasasını türevler üzerinden manipüle etme kabiliyeti vardır. Bakın ka şeyde mahkeme kararında aynen böyle. bu kabiliyeti vardır. Ama bunu kasten yaptığına dair delil yoktur. Yani Türk milleti olarak işte biz aşağı yukarı akıllı insanlar bunu takdirinize bırakıyorum. Bu ne demektir? Mahkeme kararı aynen böyle çıkmış. Şimdi bu J.P. Morgan bankası gümüş piyasasında en çok manipülasyon yapmakla suçlanan hakkında dava açılan bankadır. Bunlar sınırsız bir şekilde kontrat yazıp gümüşün fiyatını sürekli shortluyorlar. Şöyle ilginç bir şey yapıyorlar 2010, 2008 krizinden sonra 2011'den başlayarak kendi kasalarında gerçek gümüş biriktirmeye başladı J.P. Morgan. İnterneti açıp Ararsanız JP Morgan, işte Silver ee, falan diye yazdığınız zaman çıkar. Bir özel kuruluşun tarihte biriktirdiği en büyük gümüş varlığını biriktiriyor şu anda JP Morgan. Yani son rakama baktığımda yanlış hatırlamıyorsam 110 milyon onsa kadar çıkmıştı bu rakam. Yani adam aslında 2008 sonrasında bizim şurada anlattıklarımızı gayet iyi görüyor. Diyor ki ben piyasayı shortlayayım, gümüşün fiyatını düşüreyim, kendim gerçek gümüşü piyasadan ne yapayım, toplayayım. Piyasa patladığı zaman JP Morgan e, bu gümüş varlığı sayesinde e, bu krizden, bu yani yaklaşmakta olan yeni krizden, bu tarihin en büyük krizi olacak olan krizden kurtulmayı planlıyor bu şekilde. Bu açıkça yani şu anlattıklarımızın çerçevesini düşündüğümüz zaman bu gayet açık ve net. Buradan da ETF'e nasıl bağlayabiliriz? ETF demek borsa yatırım fonu demek. Exchange Traded işte fond. Exchange Traded fonlarda o fonlar gerçekten yatırım yaptıklarını söyledikleri araçları satın almak zorundalar. Yani türev nasıl elinde olmadığı halde satabiliyorsa Bitcoin'i ETF olduğu zaman bu Bitcoin'i mecburen piyasadan satın almak zorundadır. Topladığı yatırım miktarı kadar. Böyle olunca da tam türevin tam tersi işlev görüyor. Yani altında ETF devreye girdikten sonra altın fiyatında bir düzelme olmuş. E, bu grafiklerde gözüküyor. Aynı şekilde Bitcoin'de de ETF devreye girerse e, böyle bir düzelme bekleniyor. Şu son dönemdeki e, artış da muhtemelen e, bundan kaynaklandı biraz. Fakat ben açıkçası bu işin bu kadar kolay olabileceğini pek düşünmüyorum. Ee, yani sistemde büyük para sahibi olanların e, önemli bir bölümü Bitcoin'in değerini fark etti. Tıpkı Hafi Hoca gibi. Yavaş yavaş kimseye çaktırmadan Bitcoin'de hele de fiyatlar böyle düşükken, güzelken e, pozisyon almak istiyorlar. Yani onların bir bastırmasıyla e, belki bir ETF gündeme gelebilir ama yani şu anda Amerikan dolarına dayan klasik sistem bankalarıyla şusuyla busuyla bitcoin'in tekrar bir sıçrama yapmasını asla istemez yani fiyatın tekrar roketleyip böyle 20 bini falan aşıp 50 bin 100 bini gitmesini asla istemeyecektir o yüzden yani ETF olsa bile böyle kolay kolay olmayacaktır gibime geliyor benim peki hocam ETF'den hemen önce yani oraya gelmeden önce Federal Reserve'ın 2008'de Karşılıksız bastığı inanılmaz rakamlardan bahsettiniz. Evet. Ee, şimdi bu parasal genişleme özellikle Amerika'daki yeni yönetimle birlikte ve başına Federal Reserve'ın geçi, başına geçirilen yeni başkanıyla birlikte biraz Hı -hı. parasal daralmaya dönüp e, parayı artık yavaş yavaş evine doğru çekmek istiyorlar. Evet. Bunu nasıl Federal Reserve bunu nasıl yapıyor? Faiz oranlarını düşürmesi ne anlama geliyor? Veya yükseltmesi ne anlama geliyor? Şöyle yapıyor. E, bu biraz karışık bir e, mekanizm. E, Federal Reser e, şöyle para yaratır. Yani önce nasıl yarattığını bilmemiz lazım ki e, nasıl yok ettiğini bilelim. Hazine, yani Amerikan hazinesi e, para harcamak için bor senedi çıkartır. Yani. Amerika Hazinesi atıyorum 100 milyar dolarlık borç senedi çıkartır. İşte buna tahvil ve bono denir. Bu bonoları götürür Federal Reserve'e Federal Reserve e de bunun karşılığında bu bonoları mesela 100 milyar dolarlık borç senedi hazine bana verdi. İşte ben Fed'im. Ben borç senedini alırım, 100 milyar doları basıp Amerikan Hazinesi'ne veririm. O da harcar, işte savunma harcamalarına, eğitime şuna buna, para piyasaya dağılır. Veya Amerikan hazinesi doğrudan bu borç senetlerini FED'e vermez de borç senetini bankalara verir. Bankalarda belli bir faiz karşılığında FED'e verir. FED de bankalara geriye para verir. Böylece ne olur? Arada bankalar bir kere bir komisyondan para kazanırlar. Sonra o aldıkları parayı piyasaya satarlar. Oradan da para kazanırlar vesaire. Sistem bu şekilde işler. Nasıl yok ediyor parayı? Vadesi geldikçe o borç senetlerini e, hazine ya da bankalar Federal Reserve'e ödemek zorundalar. Yani 100 milyar dolarlık senet çıkartıldıysa ödemek zorunda. Çünkü senet Federal Reserve'i şu anda Federal Reserve vadisi geldiği zaman piyasadan paraları alıyor. Yeni borç senedi çıkartıp piyasaya vermiyor. Aldığı paraları da kendi bünyesinde yok ediyor. Yani coin burn yapıyor. Sistemden, bankalardan ve zineden aldığı paraları kendi bünyesinde yok ediyor. Coin burn yapıyor. Bizim kripto para tabiriyle. Diğer yandan da burada... Yeterin açıklayıcı oldu mu? Tabi tabi yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyorum ben de. Tabi bir yandan da faiz oranlarıyla diğer ülkeler üzerindeki dolar baskısını arttırıyorlar. Çünkü e, yani aslında bana sorsan bu coin burn faizden daha etkili oluyor şu anda. Hmm. Çünkü neden? 2008'den sonra sosyolojik olarak verimli üretim olmadığı için basılan o para dağları Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da üretime gitmedi. Ekonomiler öyle eskisi gibi büyümedi. Çok cılız bir Amerika'da büyüme var. Avrupa'da, Japonya'da doğru düzgün o da yok. Bu paralar hep borsalara, işte başka bono piyasalarına, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere, yüksek faiz veren gelişmekte olan ülkelere gitmişti. Şimdi o para birdenbire sistemden çekilince ilk önce buraları vuruyor. Bakın Amerikan borsası bir şubattan itibaren bir daha tepe noktası göremedi. İşte Türkiye borsasının hali ortada. Borsada olanlarımız varsa onlar daha yakından bilirler. Bitcoin'in düşüşünde de bu yakıtın kesilmesi etkili oldu bir yandan. İşte bizim Türkiye, Arjantin, işte başka hangi ülkeler vardı? İşte Pakistan, Ürdün falan filan bu ülkelerde çıkan işte para birimiyle ilgili işte bizim liranın yaşadığına benzer sorunlar ortada. Neden? Çünkü bunlar hepsi o sınırsız gelen dolar yakıtı ki birdenbire kesildiği için oluyor. Ve bu faiz arttırımından daha etkili bir daraltma aracı olarak şu anda çalışıyor. Peki hocam, bu paranın evine dönmesi sonucunda global finans piyasalarında da ciddi düşüşler var. Evet. Türkiye'deki Türkiye gibi yükselen ekonomilerin finans piyasalarında ciddi düşüşler var. Evet. Peki, e, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de yani buradaki çoğu insanın da merak ettiği bir konu doların böyle e, geri çekilmesi kripto para piyasaları nasıl etkiler? Şimdi şöyle etkiliyor e, insanlar ellerindeki fazla paralı kripto para piyasasına aktarıyorlardı. E, ne, ne deniyordu başlangıçta? Bir slogan vardı. Canınızın yanmayacağı bir parayı kripto paralara getirin. 2017'de ve daha geri tarihlerde herkesin de kaybolduğu zaman insanların canını yakmayacak miktarda para vardı. Çünkü neden? Bol bol her yerde para basılmıştı. Her yere neredeyse sıfır faizde paralar dağıtılmıştı. bu şekilde hepimizin elinde kripto para piyasasına bu giriyordu. Şimdi bu paralar çekilmeye başladıkça ve bu devam edecek kripto para piyasasında da diğer bu parayla şişmiş olan piyasalarda da baskı sürecektir. Hatta altın ve gümüş üzerinde de baskı sürecektir. Şu anda onlar üzerinde de bir baskı var. TL fiyatları artıyor altın ve gümüşün ama dolar fiyatları düşüyor. 1350'lerden işte 1200'lere doğru düştü. 1200'lerin altına da gelebilir altının fiyatı. İşte gümüşün fiyatı 16'lardan 15'lere düştü. Kripto piyasasının hali e, zaten ortada. E, emerging marketlar paranın e, çekilmesiyle beraber bir özellikle bizim gibi cari yüksek olan ülkeler e, para birimi sorunu yaşamaya başladılar. E, bütün piyasalarda, borsalarda bono piyasalarında çok ciddi kayıplar yaşanıyor şu anda. Aslında en ciddi kayıplar da bu bono ve borç piyasalarında yaşanıyor. E, fakat biz bunları görmüyoruz. Çünkü bu kayıpları yaşayanlar normal sıradan vatandaş değil. Yani sıradan vatandaş gidip işte bilmem kaç yıllık Türkiye bonosu ya da bilmem kaç yıllık Amerikan bonosu almaz. Onu genelde büyük bankalar, emeklilik fonları, büyük yatırım fonları alır. Şimdi biz Türkiye'de kurun işte beşlere geldiğini görüyoruz. Fakat aynı zamanda faizler de Türkiye'nin borç faizleriyle, yani Türkiye'nin çıkardığı tahvillerin faizleri yüzde yirmilere falan vurdu. Bir tahvilin faizi arttığı zaman o tahvilin üzerindeki şey değeri düşer. Yani banka mesela almıştır Türkiye'den 100 milyon dolarlık bono. E, Türkiye tahvili. Yani Türkiye'ye borç vermiştir 100 milyon dolar. Onun karşılığında bono kağıt almıştır. Türkiye faizleri 20'yi arttırdığı zaman o bankanın elinde tuttuğu 100 milyon dolarlık Türkiye bonosunun değeri atıyorum 80 milyon dolara düşer. Çünkü yeni çıkartılan bonoların faizleri eski bonolardan daha yüksek olduğu için para oraya gidecektir. Böyle böyle zarar yazar, milyarlarca Yazan, dünyada şu anda bir sürü büyük fon, banka var. Biz hiçbirini duymuyoruz. Onlar yavaş yavaş böyle batıp devlet kontrolüne geçiyorlar. Benim Twitter hesabımı böyle yakından takip edenler onları görürler. Yani geçen seneden itibaren bazı bankaların dünyada şurada burada işte Azerbaycan'da, Rusya'da, Kazakistan'da, Avrupa'da, İspanya'da, İtalya'da e, battıklarını ben yazıyorum işte Çin'de en son çok büyük bir firma, firma derken yani mesela Türkiye'nin sabancısına denk bir holding devlet tarafından e, şey yapıldı. Yani yönetimine el konuldu. Neden? İşte bu tarz böyle bono zararlarından dolayı nakitini çeviremediği için. Biz bunları şu anda yavaş yavaş duyuyoruz. Bu ne olacak peki? Nereye gider bu? Bu şu anda bizim gördüklerimiz yani yılın şu anda kaçıncı ay oldu? 7 ay bitti. Bizim ilk 7 ayda gördüğümüz sadece başlangıç. Bu daha da artarak devam edecek. Niye? Çünkü Amerika e, Fed bu coin burnu, yani dolar piyasadan çekme işlemini çok yavaş bir şekilde başlattı. Hızlandırarak devam edecek. İlk başlattığında yani geçen yılın Ekim, Kasım, Aralık ayında piyasada 10'ar milyar dolar çekti. Ocak, Şubat, Mart'ta 20'şer milyar dolar. Sonraki 3 ayda 30. Şimdi 40'a çıkardı. Ee, Ekim ayında da yani bu Ekim, 2018 Ekim, Kasım, Aralık'ta da 50'şerden 150 Şu ana kadar yani ilk 10 ayda çektiği para 180 milyar dolardı. Bakın 180 milyar dolar çekti. Bu kadar hadise oldu dünyada. 2018'in son 3 ayında sadece 150 çekecek. Şu anda her ay 40 milyar dolar çekmeye devam ediyor. Bu, demek bu ki, demektir ki... Bütün piyasaların üzerindeki baskılar daha da artacak. Yani şu anda dolar bizde 5 lira oldu. Ee, belki 5.20'yi 5.30'u gördükten sonra bir teknik geri çekilme yapar. İşte tekrar 4.60'lara 70'lere doğru bir geri çekilir ama bu tabloda yani bu anlattığımız tabloda yani para çekme hızı sürekli artacağı için ve devam edileceği için buna piyasa üzerindeki baskı devam eder. Yani Türkiye'nin bugünkü hali devam ederse bugünkü politikalar devam ederse dolar tekrar 4 60'lardan 70'lerden tekrar 5'in üzerine 5.5'ün üzerine 6'ya böyle 7'ye doğru gider. Aynı şekilde diğer piyasalarda da borsalar belki bir belki bir yeniden zirve yapar Amerika'da ama tekrar yönlerini aşağıya çevirmeleri kesin. Bitcoin'de de aynı şekilde belki tekrar bir 8-9 bin 10 bin belki 11 bin bile görebiliriz ama e, Değişik mekanizmalar devrilmezse yani bu ETF falan gibi şeyler olmazsa e, Bitcoin'in altın ve gümüşün dolara alternatif olma özelliklerinden dolayı her an yine de yukarı gidebilirler. Ama sonuç şu ki e, borsalar ya da bono piyasaları kadar da bu dolar alternatifi araçların da üzerinde baskı olacaktır. Ha bu baskı ne zaman kalkacaktır? Bu sistem yani klasik sistem, dolar sistemi kilitlenir ya da kilitleneceği anlaşılır ise o zaman altın, gümüş ve bitcoin'e ve sağlam kripto paralara yeniden çok ciddi hücum olacak. Bu sefer eski fiyatları da ben geçeceğini yazdım. 20.000 tepeleri falan da aşacağım. Tam olarak ben de size böyle bir soru soracaktım. Ee, özellikle yani şu an verdiğiniz rakamlar Amerika'dan dünyadan çekilen dolar miktarları inanılmaz ve her ay çekmeye devam ediyorlar. Aslında bu biraz da e, finansal yani Amerika dışında kalanlara global çapta bir finansal yıkıma doğru götürüyor diyebiliriz yani piyasaları. Şimdi Türk... Trump muhtemelen şöyle bir ben e, bu Fed politikasıyla gidersem dünyayı krize sokarım bundan da ben kâr ederim diye düşünüyor ama Trump'ın bu muhteşem fikirleri kendisini şahsi finans hayatında en az iki defa iflası sürükledi. Yani bu hesap tutmaz gibi geliyor bana. çünkü Ben, ben şurada çok görüşünüzü merak ettim tam olarak. Yani böyle bir plan var. Evet. Global çapta bir kriz veya yıkım olabilir ama bu acaba bir creative destruction yani bir yaratıcı yıkım olur mu kripto piyasalar için? Yani e, diğer yani olacaksa. Da, ya bu yıkımdan kurtulmak şey... için bu yıkımdan kurtulmak için kripto paralara mı yönelirler yoksa kripto paraların dünyada yönelirler. kullanımı başlatmak için bu yıkımın olması mı lazım Ya şimdi o tabii bir teori ben benim gördüğüm şu işte tarihi süreci anlattık yani tarihte büyük dalgalar var. Sağlam para, evet. sınırlı para ve sınırsız para diye. Sınırlı para işte 1913'e kadar gelmiş. 1913'ten sonra kademeli olarak sınırsız paraya geçilmiş. 1971'den itibaren de total sınırsız parada bütün dünya tarihte görülmemiş bir şekilde gidiyor. Bu mutlaka sert bir şekilde kayaya çarpacak, hiper enflasyon görünecek, çok büyük enflasyon olacak dünyada. E bu da mecburen altına gümüşe ve Bitcoin tarzı sağlam kripto paralara, yani sağlam derken sınırlı olmaları en birinci özellik evet. ve altında sağlam network proje olan kripto paralara e, müthiş bir talep yaratacak. Burası kesin. Bir arkadaşımız şey yazdı gördüm, e, Trump öyle demiyor, tam tersini savunuyor diye. Ya orada şimdi onun detaylarına girersek şöyle bir durum var. Benim 2016 yılında, Eylül ayında, Eylül'ün birinde hatta Kanal T isimli küçük bir televizyonda yaptığım böyle bir buçuk saatlik falan bir yayın var. Erkan Macit isimli bir arkadaşımızın sunduğu bir program. Orada ben anlatıyorum. Daha o zaman Trump seçilmemiş. Diyorum ki... Biz Türkiye olarak Amerika tarafın, Amerika'daki bir grup tarafından, işte bu küreselci sermaye tarafından 15 Temmuz'da bir saldırıya uğradık. Şimdi bunun arkasından küreselci sermaye bir darbe olarak Amerika'da Trump iktidarı gelebilir. Gelirse Fed çok sert bir şey yapar. Sıkılaştırma programıyla kendi kontrolünde Amerika'yı ve bütün dünyayı, küreselci sermaye bir krize sokmaya çalışır diye anlatmışım orada. Şimdi Trump'ın düşüncesi belki şudur yani ben, benim kontrolümde dünyanın geri kalanında bir kriz olsun ama bundan ben etkilenmeyeyim. Ama Fed'in içinde küreselci olan kanat, yani Amerika'da bu artık netleşti yani bir Trumpçılar var bir de küreselciler var. Trumpçılar daha milliyetçi Amerikalılar, daha dindar Amerikalılar, ötekiler daha sol, daha liberal, daha küreselci Amerik Amerikalılar. Ee, şimdi böyle bir mücadele Fed üzerinde de bir mücadele yaşanacak. Trump, Fed içerisindeki e, koltukları atamalarla ele geçirmeye çalışacak. E, Fed'in yaptığı bu daraltmayı bir yerde durdurmak isteyecek. Yani bütün dünya ve kendisi bir krize sürüklenmeden durdurmak isteyecek. Ama ne kadar başarılı olacak, iş onun kontrolünden çıkacak mı vesaire Bunları hep göreceğiz. Yani ben onu, Ben bütün bu olayları... 2016'da hemen 15 Temmuz'dan iki ay sonra yaptığımız o yayında anlatmışım Eğer ayrıntılı görmek isteyen varsa YouTube'dan açıp işte Erkan Öz diye aradıklarında o şey çıkıyor o yayın çıkıyor evet, kanalda paylaştılar hocam o yayını da hemen oradan ulaş yani, de bakabilirsiniz ee, yani gel Bitcoin uçuyordu yorum Bence yanlış Çünkü neden Bitcoin ile ilgili şöyle bir iddia var işte Bitcoin küreselcilerin parası aslında arkasında Rothschildler var Habertürk'te bir yayında ben bunu anlatmaya çalıştım o gün tek başıma değildim o yüzden biraz araya kaynamış olabilir ama Rothschildler yani küreselci aile işte bunlar Rothschildlerin etrafında 10 tane 20 tane aile bunlar Bitcoin gibi bir para istemezler niye çünkü Bitcoin sınırlı para. Adam kendi elinde zaten sınırsız basabildiği bir para var. Onun işine gelen istediği an, istediği kadar bas, basabileceği bir paradır. Çünkü büyük para sahipleri, büyük o büyük aileler faize dayalı bir sistem isterler. Demin size doların nasıl basıldığını anlattım ya, orada bir paradoks var şimdi. İnteraktif yapalım, bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Şimdi dedim ya Fed, Amerikan hazinesi Fed'e bir borç senedi verir. 100 milyar dolar atıyorum. Fed de parayı basar, Amerikan hazinesine geri verir. Ama sır şu, o borç senedi, bir borç senedi ya bu, onun üzerine faiz var. Yani diyelim ki faiz %1 veya 2. Hazine, Fed'e %2 faizli tahvil verdi. Zamanı gelince hazinenin borcu geri ödemesi ve tahvili geri alması lazım. Ama piyasada 100 milyar dolar para var. 2 mi, o %2'lik faizi nereden bulur? Yani 102 milyar dolar geri ödememiz gerekiyor. 2 milyar doları nereden olacak? Var mı cevap arkadaşlar? Ya olsun yani bir şeyler söyleyin. Yani. Nereden bulacak? Sesim geldi değil mi? Geldi hocam evet. Ben de cevap bekliyorum kanaldan. Sizin bir yorumunuz var mı? Şudur o sistemin sırrı, soruyu alamadık demiş. Tekrar ediyorum soruyu, Yani Fed'in nasıl para bastığını anlatmıştım. Hazine Fed'e bir borç senedi verir, yani hazine Fed'den borç alır. Der ki 100 milyar dolarlık ben sana tahvil veriyorum ama bu tahvilin üzerinde faiz vardır. %2 atıyorum, bunu Fed'e verir. Fed de ona karşılık 100 milyar dolarlık bir tahvil olduğu için 100 milyar doları hazineye verir, Amerikan hazinesine. Ne oldu? Piyasaya 100 milyar dolar çıktı. Fed 100 milyar dolar basmış oldu. Ama tahvilin günü geldiğinde hazinenin 102 milyar dolar Fed'e ödemesi lazım. Çünkü üzerinde %2 faiz var. Bu faizi nasıl öder? Tekrar borç alır. Evet. Yani mecbur tekrar borç almaya. Sistemin özü bu. Yani Rothschildler, bu küreselci aileler, siz, siz seni sürekli borç almaya sürükleyen bir sistem kurmuş. Önce sen %2 için o %2'yi bulmak için tekrar borç alırsın. Onu ödemek için tekrar borç alırsın. Alırsın, alırsın, alırsın. Sürekli borç artmak zorunda ve sistemin işlemesi için bu sürekli bu borcun yükselmesi gerekiyor. 1971'de kurulan bu sınırsız para sisteminde, bu borca dayalı sistemde, faize dayalı sistemde sürekli paranın artması ve borcun artması gerekiyor. O yüzden sürekli bu kapitalist işte kesim şey der, sürekli büyümemiz lazım, borçların artması lazım, paranın büyümesi lazım derler. Çünkü sistemin yürümesi için bunun böyle olması lazım. Eğer Amerikan hazinesi veya borcu alan diğer kişiler, ben borcumu ödemiyorum arkadaşlar derlerse sistem çöker. Böyle bir sistemin sahipleri bitcoin gibi borca değil, proof of work'e dayanan bir üretim sistemini istemezler. Adam faiz kazanamıyor ki bu parayı üretmekten. Bunu istemez. Yani ufak bu mesela Bitmain işte madencilik yapıyor. Oradan birkaç milyar dolar kazanıyor. Bu Rothschild'lerin trilyon dolarlık servetleriyle ölçülebilecek bir şey değil. Kaldı ki Bitcoin'in sisteminde bir süre sonra şey de kalmayacak. Yani madencilik de yapamayacaksın. Bir süre sonra o da bitecek. Adam elinde bu kadar fıstık gibi onun için işleyen bir faiz sistemi varken faizli bir para varken faizden vazgeçip ...senin sınırlı Bitcoin'e geçmez. İmkansız bu. O yüzden Bitcoin ne? Rothschild'lerin yayın organları... ...işte kontrolündeki bankalar... ...hep saydırdılar. Hep yani işte lale balonu dediler... ...şöyle dediler, böyle dediler. Ekonomist dergisini açın. Hep aleyhinde yazılardı. Rothschild'ler ve büyük aileler... ...Blockchain teknolojisini istiyor. Merkezi blockchain teknolojisini. Bunu da istemelerinin sebebi şu... Onlar küreselci oldukları için devletleri aradan çıkarmak istiyorlar. Bitcoin aslında devleti yok eden devlete karşı bir sistem değil. Bitcoin ile devletler gayet uyumlu çalışabilirler. Küreselcilerin istediği şey doları ortadan kaldırmak değil. Onlar dolar niteliğinde faizli, borca dayalı bir para isterler. Onların istediği şey sınırsız paranın devam etmesi devletlerin ortadan kalkması. Blockchain ile kendilerine ait merkezi blockchainlerle devletleri ortadan kaldırmak istiyorlar. İşte tapu kayıtlarını özelde tutalım, evlilik kayıtlarını özelde tutalım, kimlikleri özelde tutalım, devlete ihtiyaç olmasın gibi bir mantıkları var. Bitcoin'i kim dizayn ettiyse, ki benim işte o konuda teorilerimde e, daha çok Japonları gösteriyor. Japon ya da, ya da Japon istihbaratıyla bu işin bir alakası olması gerekir diye ben düşünüyorum. Onlar öyle bir dizayn etmişler ki, yani blockchain teknolojisinin bu küreselciler tarafından bir şekilde görmüşler. Almışlar bu blockchain teknolojisini. Bunu küreselcilerin tam kalbine hançer şeklinde sokulacak bir para birimi haline getirmişler. Ve o şekilde piyasaya sürmüşler. Yoksa niye sınır koysun ki bunu dizayn eden adam buna? Yani sınırsız da olabilirdi. Şimdi ama bu konu ama... çerçevesinde yukarıda sorulan bir soru vardı hocam. Onu da belirteyim. Onu, onu göremedim. Ee, çok çok ilk sorulardan bir tanesiydi. Yani bitcoin ortaya çıkış amacı biraz ekonomik sistem başkaldırış olsa da neden e, Amerika veya Avrupa'da e, G20 toplantılarında yasaklanmıyor, işte üstüne gidilmiyor, olumsuz şeyler konuşulmuyor diye. Aslında buna, bunun altında yatan e, sistemin... Sistem biraz entegre olmak istenmesi herhalde. Yani esasen bitcoin'in değil de blockchain sisteminin entegre olması entegre edilmek istesi devletlere. Yani bugün bunu şöyle TÜKAK düşünüyor olabilirler. Yani tükaka yapmadan bu güzel evet. bir şey, faydalı bir şey ama ileride de bitcoin'i belki bertaraf edilmek. Blockchain'i sevdirmek için bitcoin'e şu anda katlanıyorlar diyebiliriz. Ee, veya Bitcoin benzeri kendi paralarını çıkarmayı düşündükleri için. Mesela IMF çok bahsediyor bundan. Blockchain'e dayalı kendi paramızı çıkarabiliriz diye. IMF parası. SDR. Ee, Special Drawing Rights. IMF'nin kendi para birimidir. IMF, blockchain üzerinde bir SDR çıkarttırabilir. Tam da merkezi bir şey olur aslında. Çünkü orada diğer para evet. birimleri ağırlıklandırılmış olarak hesaplandığı için SDR. Aynen. Ee, ee, biz şimdi Bitcoin'in mesela kullanılmadığını, sokakta kullanılması gerektiğini düşünüyoruz ya. Ben hiç o fikirde değilim. Neden? SDR diye bir para birimi aslında IMF kurulduğundan beri var. Çoğumuz duymamışızdır bile. Yani şu, şu gün insanlara çıksak, sokağa çıksak, Bitcoin'i sorsak 100 kişiden 80 kişi bilir ama SDR'yi sorsak 100 kişiden 1-2 kişi 3-5 kişi en fazla bilir. Hiç kimse bilmez. Ama SDR kullanılıyor. Devletler arasında, bankalarda, şurada, burada, milyarlarca dolar kullanılıyor. E şimdi SDR kullanılmıyor mu ya? Etkisi yok mu? Var. İşte Bitcoin de aslında SDR gibi yani kripto para dünyasının baz parasını teşkil edecek bir para. İlle de sokakta Bitcoinle kahve almaya, işte ne bileyim beyaz eşya almaya çok da gerek var mı? Benim şahsi görüşüm yok. O... O veçeleri, o aşamaları belki başka kripto paralar yapabilirler. Bitcoin şu anki haliyle Lightning Network gelmese bile, bu kadar ağır işlese bile bence çok kıymetli ve çok sağlam bir para. Altın, gümüş ve Bitcoin'i ben şu teknolojik şeyde yani yeni bir gelişme olmazsa, doların en büyük alternatif dolar olarak görüyorum hala. Yani biraz daha store of value, yani değer saklama aracı olarak değerlendiriyorsunuz Bitcoin'i. Ya yani şöyle değer saklama, e, sonuçta bir exchange özelliği de var. Değer aktarma, değiştirme. Evet, evet. Bunların hepsi de var. Sadece store of value değil. Yani Bitcoin e, para olması için gerekli özellikleri taşıyor. Yani yoğun bir biçimde e, dolaşımda kullanılması çok şart değil. Neden? E, i̇nsanlar zannediyor ki dolaşımdaki para... Store of Value olarak kullanılan paradan çok daha fazla. Halbuki tam tersi. Dolaşımdaki para yani bugün dolar ya da işte altın ya da bitcoin olarak hesapladığımız zaman kağıt paraları hesapladığımız zaman ya da işte türev enstrümanları da bunları kattığımız zaman dolaşımdaki para yani şu anda tam rakamı aklımda değil ama 100 trilyon değil yani dolaşımdaki paranın değeri dünya sisteminde. Yani bir 10 trilyon belki 20 trilyon dolar. Yani bunu açıp şimdi internetten belki bulan arkadaşlarımız olabilir. Yani dünyada dolaşımdaki para. Yani dolaşım derken alışverişte kullanılan para. Hani biz uğraşıyoruz ya Bitcoin'i yayalım, kahve de alalım falan diye. O kahve alışverişinde, beyaz eşya alışverişinde, televizyon şu bu alışverişinde kullanılan para dünyada çok azdır. 10 ya da 20 trilyon dolar falan Ama store of value olarak kullanılan para katrilyonlarca dolar yani türev işlemlerini de üzerine koyduğunuz zaman katrilyonlarca dolar çok daha fazladır dolaşımda kullanılan paradan. Bitcoin altın ve gümüş de bir kriz olduğunda, klasik sistemler e, çöktüğünde özellikle o store of value olarak kullanılan sınırsız paranın yerini alacaktır. Yani birbirleri exchange olacaktır orada. Yani şu anda sınırsız para işte dolar, euro, bilmem ne ile tutulan o değerler Akacaktır altına, gümüşe, bitcoin'e vesaire. O yüzden, yüzden. bitcoin'in fiyatı çok hızlı bir şekilde artacaktır. Ha, Bitcoin veya kripto paralar dolaşımda kullanılmasın mı? Kullanılsın tabii ama e, bitcoin'e saldırının bir yöntemi haline geldi bu işte. Dolaşımda kullanılmıyor o yüzden yok olmaya mahkum falan gibi. E, şu anki durumda, yani şu teknik şartlarda ve dünya ekonomisinin şu durumunda ben öyle bir şey görmüyorum. Aksine... Şu anda hani çok iyi bir pozisyonda işte bitcoin ve benzeri paralar işte altın gümüş. Bir de şöyle bir soru geldi hocam ona ne yorum yaparsınız? Yani şu anda dünyadaki altın miktarını biliyoruz. Biraz bitcoin gibi bitcoin de sınırı biliyoruz ama yarın çok büyük bir altın madeni bulunması durumunda altın miktarı artacaktır. Böyle bir soru gelmiş. Evet. Ama Bitcoin böyle değil. Bitcoin'de böyle bir ihtimal olmadığı için altına göre daha fazla güvenleniyor. Şimdi o tartışmaları da ben çok o yurt dışında da yapıyorum. Bitcoin'cılar altına Bitcoin e saldırıyor falan. Ya bu şey gibi oluyor. Yani, e, altıncılar mesela Bitcoin'e giden parada gözleri var. İşte niye o para altın piyasasına gelmiyor gibi. Ya yani bu şey gibi oluyor. Yani gümüşçülerin altıncılara kızması gibi olur yani. Altına giden para keşke gümüşe gelseydi de biz kazansaydık falan gibi bir tartışma oluyor. Bu en özellikle bu üçü altın, gümüş ve bitcoin bunlar aynı nitelikte araçlar. Yani birisi yukarı gittiği zaman eninde sonunda diğerinde ardından şey yapacaktır yani getirecektir. Bir patlama olduğu zaman bunda ben şunu görüyorum belki bitcoin öncülük yapabilir bunda niye? Şimdi türev piyasalarıyla Bitcoin'de türev, Bitcoin'e de türev geldiğine göre e, o zaman Bitcoin'de artık kontrol altında değil mi kardeşim? Nasıl Bitcoin bu klasik sisteme alternatif olacak ki diye düşünebiliriz. Orada şöyle bir nüans var. Bugün altın piyasası 8-9 trilyon dolarlık. Siz kolayca altın üzerinde oynanan ya da gümüş üzerinde türevleri hareket ettiremezsin. Yani, trilyonlarca dolarlık operasyon gerekiyor bunları hareket ettirmek için. Oysa bugün Türkiye Merkez Bankası karar verse, dese ki ben bu dolar madem benim başıma bela oldu ben kripto piyasasına giriyorum arkada. Belki açık, belki gizli. Diyelim ki gizli bir operasyon yapmaya karar verdi bizinkiler. Bir 20 milyar dolarla bütün kripto dünyasındaki türevleri patlatabilirler. Yani o türevlerde short pozisyon alanları mahvedebilirler. Türkiye orta ölçekli bir ülke. 100 milyar dolar döviz rezervimiz var. Bunun 20 milyar dolarıyla çok rahat böyle bir şey yapabiliriz. Önceden de bitcoin toplarsak kendi şeyimizde. Diyelim ki piyasadan gizli gizli bitcoin topladık ciddi bir miktarda. Sonra da bir bastırdık. Çok küçük bir miktarla 20-30 milyar dolarla böyle bir operasyonu çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Bitcoin çok dar bir piyasa olduğu için Bitcoin'e türev getirmekle aslında e, klasik sistem kendi kendinin altına yeni bir çok büyük bir saatli bomba koydu. Yani her an Bitcoin piyasasına böyle bir atak olup yeniden bütün katrilyonlarca dolar türev piyasasını birdenbire al aşağı edebilir. Yani elbette o kahve Bitcoin'le alınacak bir gün ama asıl oyun işte buralarda dönüyor. ETF'lerde, türevlerde. Ee, bu e, bazı işte e, enthüziastların özellikle yurt dışındaki bazı enthüziastların beğenmedikleri e, store of value e, şeyinde. Aslında onları enthüziast demeyelim de daha çok bitcoin cash taraftarları diyebileceğimiz bir, böyle bir store of value tartışması var. Ama store of value'nun içeriği bu yani. yani. Elbet bir gün Gideceğiz bitcoin ile araba, ev, e, beyaz eşya, kahve alacağız ama e, olayın aslı aslında bu store of value tarafında dönüyor. E, bir de şöyle güzel bir yorum geldi. Aslında bitcoin'in bu kadar oynak fiyatlı olması bir ödeme sistemi olarak e, kullanılmasında bir problem. E, belki bunun sınırlı sayıda olması da fiyatın oynaklığında etkenlerden bir tanesi olabilir. Yani ben, ben orada şöyle bir görüşüm var Bitcoin'in fiyatının bu kadar tutamalı oynamasının suçlusu Bitcoin değil. Bitcoin aslında bir yazılım ve otomatik bir aslında küresel merkez bankası. Yani otomatik bir Fed aslında Bitcoin. Diyor ki ben şu kadar zamanda şu yüzyıllık yıllık para politikası belli Bitcoin'im. Ben şu kadar zamanda şu kadar Bitcoin madencilikle şöyle şöyle üreteceğim. Bu kadar bitti. Bu Merkez Bankası'nın politikası belli. Ötekilerin politikası belli değil. Saçma sapan işler yapan ötekiler ve dalgalanmaya sebep olan da ötekiler. Yani Fed, ECB, işte biz şey, Boş, e, BoE, işte Bank of England, Bank of Japan. Bunların yaptıkları saçmalıklar yüzünden Bitcoin zıplayıp zıplayıp duruyor. Bitcoin zıplayıp zıplayıp duruyor şeye gelmeye çalışıyor. Yani kendi olması gereken e, fair value yani Adil değere gelmesi Şu Bitcoin'in değerinin çok daha yukarıda olması gerekiyor. Çünkü 21 milyon adet yani bugünkü işte varlığıyla 17-18 milyon belki Bitcoin var. Küresel piyasanın küçük bir kısmını bile yani %10'ini bile karşılasa Bitcoin store of value'nun %10-20'sine bile denk gelse fiyatının çok daha yukarıda olması gerekiyor. Bitcoin o fiyata ulaşmaya çalışıyor. Zıplıyor ulaşamıyor bir tokat atıyorlar aşağıya düşüyor. Tokadı atamalar da bu merkez bankaları. Bir daha zıplıyor, daha yükseğe çıkıyor. Yine bir tokat atıp aşağı indiriyorlar. İşte en son yükseldi, 20 bine kadar çıktı. Türev tokadını attılar. Aşağıya, Aşağıya döndü döldüm. ama en son bir zıplayacak, bir yere ulaşacak. Ondan sonra asıl tokadı o atacak. Onun açtığı yoldan da altın, gümüş, platin, artık sağlam şey ne varsa, sağlam para birimi olarak kullanılabilecek ne varsa, arkasından işte ne olabilir başka? İşte gerçekten değeri olan tarımsal topraklar, atıyorum sanat eserleri, bunlar her zaman her dönemde değerdir. Para birimi gibi değerdir. Bu Bitcoin'in açtığı yoldan hepsi gelecek muhtemelen. Bitcoin'in buradaki bu yol açıcı sırrı, nüansı da piyasanın çok dar olması. Yani şu anda, bugün baktım, 260 milyar dolar. Nedir ki? Yani şu anda bile Amerika durduğu halde Diğer dünya merkez bankaları her ay 100 milyar dolardan fazla piyasaya ekstra para pompalıyorlar. Hala. Bu usta bir damla. Evet ya yani şu anda Bitcoin piyasası çok dar. O yüzden de bütün türev piyasasını e, alaşağı edebilecek bir potansiyel orada var. Bir saatli bomba var. Yani Bir herhangi birisi çıkıp 20-30 milyar dolarla bütün dünya finans sisteminin Birdenbire zincirleme al aşağı edebilir. Ee, peki hocam. Sorulan sorulardan bir tanesi. Hem ona değineyim Hem de ben bir soru sorayım. Ee, Bitcoin'e bu kadar konuştuk. Ee, eksiklerinden de bahsettiniz. Yani başka Bitcoin yeni alabilecek alternatif kripto paralardan da bahsettiniz. Bu nasıl Hı. olabilir? Yani bir altcoin bir market cap değeri olarak kullanım olarak Bitcoin'in yeni nasıl, nasıl alabilir? Real ya, yerini, yerini yerini olarak yerine almak. Şöyle yani o Bitcoin'in doldurmadığı şu anki daha hızlı mesela işte işlem yapma. Bitcoin Networkü yüklendiği zaman ne oluyor? İşlem süreleri artıyor. İşte mesela buna çare bulacak bir para birimi daha dolaşıma yönelik bir para birimi haline gelecek. Ben Bitcoin'de network efekti önemsiyorum. Yani Bitcoin şu anda kripto paralar arasında en sağlam network'e sahip olan para. Yani milyarlarca dolar halde, spam yapıldığı halde o network geçen sene çökmedi. Bundan sonra da ben pek çökeceğini zannetmiyorum. Çünkü etrafında e, bulunan topluluk e, bitcoin'i yaşatıyor şu anda. Zaten topluluk kriptonun e, bu merkeziyetsiz blockchain'lerin, public blockchain'lerin e, zaten ana fikri bu. Yani topluluğun önde olması. Bireylerin ya da devletlerin değil. O yüzden ben geçenlerde yazdığımda o İran'da, Venezuela'da yanlış yaptılar. Yani e, önce kripto paraları yasakladılar, baktılar yasaklayamıyorlar. Sonra kendi kripto paralarını çıkarmaya kalktılar. Aslında yapmaları gereken dünyadaki bu topluluğa uymaktı. Yani sen en başından 2-3 sene önce Venezuela'ya, Bitcoin'e, e, işte Ethereum'a, işte sağlam kripto paralara yatırım yapsalardı, hiç bugün yaşadıkları çoğu derdin hiçbirini yaşamayacaklardı. Aynı şekilde bizim merkez şey. bankada yani iki sene önce 10 e, milyar dolarla piyasaya biz girmiş olsaydık zaten zıplamalar Japonya'dan önce bizden başlamış olacaktı ve çok daha önce fiyat yukarılara çıkmış olacaktı. Biz de Türkiye olarak bugün döviz kuru diye bir derdimiz olmayacaktı belki 150-200 milyar dolarlık kasamızda e, değer olacaktı. Şu an mesela Türkiye ekonomisine değinmek gerekirse bu noktada onu da söyleyeyim mesela ne olur bu dolar? Böyle gider mi? Türkiye'nin 200 küsür milyar dolar, dolar borcu var. Ve e, cari açığımız var. Yani biz dolar kazanan bir ülke değil. E, sürekli bir dolar açığımız var. Yani kazandığımızdan daha fazla dolar harcayan bir ülkesi. Cari açık demek bu. E, o zaman ne yapmamız gerekiyor? Bizim bir yerden dolar bulmamız gerekiyor. Dolarla dış ticaret yapıyorsak. Ya bu dolardan var. Başka bir şeyle dış ticaret yapacağız ee, ya da dolar bulacağız. Türkiye'nin şu anda, yarın yani bir yerlerden 100 ila 150 milyar en az e, bir borç bulup bunu herkese duyurması gerek ki bu kur artışı dursun. Aksi aktif durmaz. Yani belli bir belki aşağıya gider bir süre sonra yine aynı şekle girer. Fed'in bu politikası devam ettiği sürece. Onu da yani IMF'den alamadığımıza göre şimdi Amerika dışındaki bloğun işte Çin'in, Rusya'nın işte Güney Afrika'nın falan oluşturduğu bu BRICS bloğunun e, işte kendi Swift sistemlerini oluşturma projesi var. Kendi IMF'lerini oluşturma projesi var. Asya Yatırım Bankası diyor. buna. İşte hazır oralarda da şeyler bulmuşken daha yani bugün her yerde sorunlar başladı ama kriz değil. Şu anda fırsatımız varken hemen gidip işte Çin'den, Brezilya'dan, şuradan, buradan, Rusya'dan toparlayıp 150 milyar dolar krediyi imzalayıp getirip kasaya o kredi sözleşmesini koymamız lazım. Aksi takdirde e, gidişat pek şey değil. Ha işte efendim üretim ekonomisi olmalı mı? İşte teknolojiye yatırım yapılmamalı mı? Yapısal reformlar yapılmamalı mı? Ya bu laflar şu aşamada boş. Çünkü niye? Bunların her birine 5 yıl, 10 yıl Zaman lazım sonuç almak için. Yani biz 30 yıl uğraştık, kendi helikopterimizi yaptık. Bu 30 yıllık bir süreçtir. Yani biraz savunma sanayine işte ilgisi de olan bir insan olarak eskiden beri. Yani bu 20-30 yıllık bir süreçte biz helikopter yaptık, gittik bunu Pakistan'a sattık. Büyük başarı e ne kadar bu projenin değeri? 1,5 milyar dolar. 1,5 milyar dolar. Bizim aylık döviz ihtiyacımız 3-4 milyar dolar. Elbette teknoloji yapmamız lazım. Acil yap. Özellikle bu işte rezidans da AVM'ye de AVM bırakıp bir an önce teknoloji yatırımlarına girmemiz lazım. Hani altyapı yatırımlarını bir kenara koyuyorum. Hadi onlar tamam. Ee, bir şekilde lazım. Belki onların da yavaşlatılması lazım bu süreçte. Bize dolar kazandıracak işte yazılımda, teknolojiydi falan bunlara yatırımımız lazım işte. Yapısal reformların yapılması lazım. Evet. Ama Bunlar bizi bugün kurtarmaz ki yani. Bizim yarın, yarın yani o anlaşmaya yarın ihtiyacımız var. Bir şekilde bizim Türkiye'ye 150 milyar böyle olunca da aslında kripto paralara Türkiye'de şu anda büyük ihtiyaç var. Aslında devlet uyansa bu işlere yani Türkiye'yi bir ICO merkezi haline getirse, regülasyonu hemen getirse işte geçenlerde Twitter'da paylaştım. Nisan ayında çıkmış CNBC'de bir haber var. Nasdaq CEO'su bir hanefi diyor ki, biz diyor regülasyon gelsin diyor kripto para borsası olmayı düşünebiliriz diyor. Ya onlar düşünürken bizim yapmamız lazım artık bunları. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var yani dışarıdan bizim şu anda kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynakta bize bu şekilde gelebilir yani burayı Türkiye'yi bir ICO üssü haline getirsek. Amerika'dan ETF çıkmasını bekleyeceğimize Türkiye'de hemen ETF çıkarsak bunu Asya piyasalarına götürsek Kore'de bunu kapış kapış daha Kore devleti bile geç kalmışken işte o Asya'daki Amerika'daki büyük kripto fonlarına Türkiye'de şubeler açtırsak buraya getirsek işte İstanbul'daki Ataşehir'deki boş duran finans merkezine hepsine bedava ofisler versek ne kaybımız olacak ki yapmışız zaten onları orada boş boş duruyorlar. Gel adamlara de ki bedava ofis gel buraya, Binance Headquarter'ını buraya taşısın de mesela. Bugün Malta, Cibraltar yani Cebeli Tarık falan bu konuda çok ilerlediler. Kendi yasalarını Malta kripto para yasası çıkartarak borsaları kendine çekip güzel e, finans akışını da sağlayabiliyor. Bunları yapabiliriz gerçekten. Ya yani bunların acil yapılması lazım ya acil. Yani şu haldeyken Türkiye. Peki şey konusunda bir bilginiz var mı hocam? Yani bugün mesela Afrika'da da çok yüksek enflasyon yaşayan ülke, devletlerin kripto para e, rezervi yaptığı falan haberlere düşmüştü. Sizin böyle bilginiz oldu mu acaba Türkiye'de veya başka ya devletlerde? Bana bilgi gelmedi. Şunu oldum işte Kuzey Korelilerin yaptığına dair. Hatta Kuzey Korelilerin şöyle bir yöntemi de var. Biraz böyle siber savaşla falan da ilgilendikleri için e, hack yapıp ee, sağdan soldan işte hani para vermeden bitcoin şu bu çaldıkları işte ethereum e, neyse işte hani bütün e, elege avuca gelebilecek kripto paralardan çaldıkları ve böyle bir stratejik rezerv oluşturduklarına dair e, ben duydum. Yani Türkiye'de de ben e, zannetmiyorum ki devletin birimleri uyusun. Yani bu işe girmiş bile olabilirler. Yani gizliden gizliden piyasadan topluyor olabilirler. Afrika ülkelerinde de bu yapılıyor olabilir. Hani Afrika ülkelerinde biraz belki şeyde geridirler yani işte teknolojik altyapıları ya da bu işe ayıracakları yatırımları yoktur. Ee, ama Türkiye'de kesinlikle inanıyorum ki devletin en azından teklif ediyordur yani yapalım, biriktirelim, biz de alalım yavaş yavaş. İşte Merkez Bankası kanalıyla resmi kanaldan olmuyorsa da banka kanalından belki yapılıyordur. Bir arada Hazine ile ve Merkez Bankası'nın ortaklaşa bir komisyon kurup blockchain üzerine çalıştığına dair bilgiler haberleri düşmüştü. Onunla ya var çalışmalarla ilgili çok kulağımıza şeyler geliyor ya. Yani blockchain konusunda zaten bir sorun yok. Blockchain'i çalışıyorlar. Yani en azından evet. bir kripto paraya yönelik incelemeler. Belki bunu e, vergiye bağlayabilecekleri bir e, devlet parası çıkarmak gibi çalışmalarda haberleri düşmüş. İşte onlar var. hep işte bürokratik yanlış uygulama. Başkanlık sistemi bizde niye geldi? İşte bu bürokratik oligarşiyi bitirmek için geldi, değil mi? Şimdi bunlardan bahsederlerse işte blockchain yapalım, vergilendirme yapalım, devletin kendi kripto parası olsun dediler mi? Bu iş yine bürokratik oligarşiye gidiyor. Hiç kripto para camiası friendly bir ortam olmuyor. Senin şunu yapman lazım, yani, özel girişimcilerin önüne açman lazım. Bir kere acil regülasyonu getirmen lazım. Yani bu işin ASBSCS Türkiye'de ne? Yabancı yatırımcıyı buraya çekecek. Acil işte regulasyonla kripto paraları yasallaştırarak buraya teşvikler getirmen lazım. Ha burada şöyle eleştiriler ortaya çıkıyor. Şimdi biz bize olduğumuz için bu eleştiriler burada çok fazla dillendirilmeye Efendim diyorlar ki işte mesela Türkiye'de bir e, IMKB altında e, bir kripto para borsası kurulsa e, işte e, ben geçen bir yazar arkadaşımla tart e, konuşuyordum. O dedi ki mesela ben dedim Türkiye'nin Bitcoin'de alması lazım dedim. Veya işte kripto paralara yatırım yapması lazım dedim. Dedi ki yok efendim para oraya gider dedi. Ya dedim Bitcoin ile kripto paralarda para değil mi? Yani o adam için sadece dolar para. Yani sadece kağıt paralar para. Altın, gümüş, işte Bitcoin bunlar para değil. Ben Bitcoin'e yatırım yaptığım zaman para getirmiş oluyorum Türkiye'ye. Getirdiğim şey de para. Bir de diyorlar ki işte kripto para borsası Türkiye'de resmi olarak kurulursa mesela IMKB BIST altında diyorlar ki işte hisse senetlerine gerçek reel ekonomiye gidecek para Bitcoin'e gider. Gitmez çünkü Bitcoin'in kripto paranın yatırımcısı çok farklı. Hisse senedinin yatırımcısı çok farklı. Bunların profilleri farklı, sosyal statüleri farklı, her şeyleri farklı. Yani kripto paraya yatırım yapıp ömründe borsa yatırım yapmamış ve yapmayacak olan bir sürü insan var. Çoğunluk hatta belki öyledir. Yani çünkü onun beklentisi hayattan farklı, onun sosyal statüsü, okumuşluğu, yaz, yazmışlığı, yaşı, teknolojiye yaklaşımı farklı. Borsada istesene de alan adamın yaklaşımı farklı. Bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de borsayı yabancılar zaten indirip kaldırıyor. Etki onlarda. Onlar da zaten isteseler o paraları kripto paraya da çok rahat yurt dışında yönlendirebilirler. Yani ondan da korkmaya gerek yok. Adam yönlendirecekse zaten yönlendirecek. yurt dışında o imkanları var zaten. Ama adam emerging market olarak Türkiye'yi görüyor. Türkiye'de potansiyel görüyor. Oraya gidiyor. Ya yani bu zaten bu dünyadaki finansal tufanlar falan filan olduktan sonra Türkiye gibi ülkelerin önü açık. Yani bizim çünkü sosyal yapımız batıdaki gibi o çöküşleri henüz yaşamadı. O yüzden bizim zaten şirket şirketlerimizin önü şirketlerde iyi performans gösterdikleri zaman merak etmeyin bugün bitcoin'den kazanan adam yarın da gider THY'nin hissesini alır, Aselsan'ı alır. Ben düşünüyorum yani bitcoin'den altından gümüşten para kazandığım zaman borsalarda bu çöküşü yaşadıkları zaman yani bu 2019-2020'de beklediğimiz büyük kriz olup bittikten sonra fıstık gibi hisseler yani Aselsan'ın hissesi alınmaz mı? Türk Hava Yolları'nın listesi alınmaz mı? Bu korkular çok yersiz. İkinci bir korku da şu, e, efendim biz Bitcoin'i, işte Ethereum'u, şunu bunu getirirsek e, bu sistem doları ezdiği gibi TL'yi de ezer. E, TL'ye ne olacak? Bir kere şunu söyleyeyim, e, 1971'den itibaren dünyada bağımsız milli bir para birimi kalmamıştır. Bütün aslında para birimleri dolar'dır Dolar. ya da doların kötü bir taklididir. Aynı zamanda bütün para birimleri e, faizli ve borca dayalı para birimleridir. Demin anlattığımız sistemden dolayı ve sizlerin de çok güzel tespit ettiğiniz gibi yeniden borç almak zorunda olan bir sistem olduğu için her seferinde borcu sürekli arttırmak zorunda olan para birimleridir bunlar. TL'de dahil. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı, bu seçimlerden önceydi milli para yapacağız dedi. Kimse anlamadı yani. Milli para ne demek kardeşim yani? Sayın Cumhurbaşkanı'nı çok böyle hamasane savunanlar da anladım. Lan TL milli değil mi kardeşim? Milli ne? Hatta sosyal medyada alay konusu oldu. Bu anlattığım özelliklerden dolayı TL'de, Euro'da, Yen'de milli para değildir. Hepsi dolara bağlıdır. Dolar ne yapıyorsa onu takip etmek zorundadır. Merkezde kontrol orada olduğu için, Fed'de olduğu için, Fed para basarsa sen de basmak zorundasın, Fed daraltırsa sen de daraltmak zorundasın. Şimdi bak Fed daraltıyor. Bizimkiler daraltamıyor burada. Daraltamayınca ne oluyor? Sistem patlıyor bizde. Daraltmak zorundasın. Oraya tabisin çünkü. Aynı şekilde Avrupa'da. Şimdi Avrupa'da ekonomi çok mu iyi? Çok kötü. İtalya'da bankalar çok kötü şu bu. Ama Avrupa da sistemi daraltmak zorunda kalıyor. Çünkü daraltmazsa o da bizim yaşadığımızı yaşar. Japonya da daraltmak zorunda kalacak Amerika ile beraber. İşte zaten fitilde orada Patlayacak. TL mevzusuna dönersek, e peki biz bu uçtan nasıl kurtulacağız? Biz en azından 1971 öncesine TL'yi döndürmemiz Sayın Cumhurbaşkanı, milli para yapacağım derken bunu kastediyor. Yani 1971 öncesinde olduğu gibi TL'yi sınırlı bir varlığa, çok büyük bir ihtimalle de altına bağlama planları var Türkiye'de. Bu yapılamaz, yapılır mı yapılmaz mı? Yapılmalı mı? Bence kesinlikle yapılmalı. Yani en azından 1971 öncesine TL'nin döndürülmesi lazım. Yoksa bu TL'nin erimesini durduramaz. Bu şekilde bir dönüş yapılırsa da TL de artık bir çeşit sınırlı para haline geleceği için Bitcoin'de, Ethereum'la duyulacak ilgiden TL'ye bir zarar geçecek. Bunu gören dünyada şu anda devletler var. En başta da Çin. Çin çoktan parasını bu sene 1971 öncesine çevirdi bile bin bu sene mart ayında yine beni Twitter'da dikkatli sürekli takip edenler görmüşlerdir. Çin bu sene mart ayında yeni bir uygulama başlattı. Bir petrol kontratı çıkardı. Diyor ki ben dışarıdan petrol alacağım. Dünyanın en büyük petrol alıcısı zaten Çin. Kendi petrolü çok fazla yok. Ben yurt dışından petrol alacağım. Size karşılığında artık dolar değil yuan vereceğim. Kendi para biriminden vereceğim. Ama siz bu yuanları götürüp benim Şangay'da yeni kurduğum çok derin altın piyasasında bozdurabileceksiniz. Yani ne yapıyorum? Ben Yuan getirene altın vermeyi garanti ediyorum dedi. Böylece ne yaptı? Yuan'ı petrol kontratı üzerinden altına bağlayıp 1971 öncesine geri dönüşü çoktan başlattığı, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu BRICS ülkeleriyle Çin'de var aralarında. Bu kadar muhabbetli oluşu işte Rusya ile bu kadar muhabbette oluşu, Rusya ile ortak elektronik para birimi geliştirebiliriz demesi, milli para yapacağız demesi işte hep bunları anlatıyor. Ee, Çin gibi Türkiye'nin de muhtemelen şu anda açıklamadığı ama planı, yani bu işlerden çıkmak için planı TL'yi bir şekilde 1971 öncesine döndürüp e, TL getirene altın verme garantisi gibi bir e, Plan içerisinde olduklarını düşünüyorum. Bu çok faydalı olur. olması gerekiyor, yapılması gerekiyor. Merkez Bankası'nın altın alıyor zaten. Gümüş de alması gerekiyor. Açık ya da gizli bitcoin ve benzeri sağlam paraları da alması gerekiyor. Sağlam kripto paraları da alması gerekiyor. Aksi halde bu yaklaşmakta olan 2019-2020 gibi gelecek olan bu büyük dünya krizinden e, çok zarar görür. Zarar görmememiz için bir an önce bunları yapması gerekiyor. Aynı zamanda bunları yapsa bile acilen 150 milyar para bulması gerekiyor. Bunu da yapabilmesinin benim gördüğüm iki yolu var. Ya Çin'den direkt bu kadar büyük bir kredi alacak ya da e, dediğim gibi İstanbul Finans Merkezi'ne bir kripto para cenneti haline getirecek. Bugün işte Beyaz Rusya'nın, Litvanya'nın, Malta'nın, Cibraltar'ın Bermuda'nın falan yaptığı gibi onlardan çok daha iyisini yapıp burayı, bu İstanbul'u bir kripto para cenneti haline getirmesi gerekiyor acilen. Yani o zaman Türkiye hatta Türkiye ile birlikte BRICS ülkeleri de bu bir arayış içindeler yeni bir sistem için. Yeni bir blok oluşturuyor. Kesinlikle. Ya bütün büyük aktörler dünyada bir şeyin geldiğini görebilirler. Amerika'da Trump da görüyor. Bunu görmemesi imkansız. Trump'ın beraber kitap yazdığı Robert Kiyosaki diye bir adam var. Benim size bu yayında anlattıklarımın %90'ını size anlatır. Kitaplarını da yazıyor. Trump'la bu adam beraber kitap yazmışlar. Trump'ın bu benim anlattıklarımı bilmemesi imkansız. Biliyor adam. Trump'ın planı kriz olsun. Ben Amerikan dolarını altına bağlayayım. altının fiyatını yükselteyim bu işten çıkayım. Japonya'nın planı ben bu işten Bitcoin'le çıkayım. İsviçre'nin planı ben bu işten Bitcoin'le çıkayım. Dünyada Bitcoin'e en çok böyle dostane davranan kim? İsviçre ve Japonya. Peki dünyada en çok sınırsız parayı Merkez Bankası basmış olan iki ülke kim? Japonya ve İsviçre. O kadar çok para bastılar ki o paralarla sadece... E, borç senetlerini değil hani en başta anlattık ya mekanizma borsa senedi alarak işliyor. Bunlar kendi borsalarındaki hisse senetlerini satın alıyorlar. Yani bugün Japonya borsasındaki en büyük yatırımcı Japon Merkez Bankası. İsviçre Merkez Bankası hem kendi borsasından hem yabancı ülkelerin borsalarından hisse senedi satın alıyor. Ben Merkez Bankası bizim Merkez Bankası Bitcoin alsın diye yazınca işte altına böyle yorum yapmışlar işte Merkez Bankası o zaman otopark ve kumarhane işine falan da gir diye. Bilmiyorlar, cahiller yani. Dünyada merkez bankaları şu anda her türlü işe girmiş durumdalar. Yani o alınan hisse senetleri içerisinde kumarhane olmadığını, otopark işleten bir şirket olmadığını kim garanti ediyor? Çoktan bu işler başladı dünyada. O yüzden bizim merkez bankasının ve ekonomi yönetiminin acilen e, bu kripto para camiasına Ulaş vermesi lazım. Türkiye'de çok yetişmiş insan var, bu piyasayı iyi bilen insan var. İşte madencilerimiz var, borsacılarımız var, analistlerimiz var. İşte Twitter'daki e, bu işin e, yurt dışında da tanıtımını yapacak veya işte kamuoyunu oluşturacak fenomenlerimize kadar aslında Türkiye'de. Yapılması gereken tek şey bunları bir çatı altına getirip organize etmek. Ve bana kalırsa Çin'den şuradan buradan 100-150 kredi e, bulacağımıza ki bu her geçen gün zorlaşıyor zaten çünkü önümüzdeki süreçte Çin'de zora girecek. 6 ay sonra siz isteseniz de Çin'den o krediyi bulamayacaksınız. Ayrıca herhangi bir yapı size bu krediyi verdiği zaman IMF gibi yine sizin üzerinize bir sulta kurmaya kalkacak yani. Belki size askeri üst isteyecek. E, o kadar para veriyor adam size. Bir şeyler ister yani. O cendereye girmektense yani yabancı bir güce siz bu şeyi vermektense mis gibi kripto para sektörüne burada bir alan açın. İşte geçenlerde sevgili Şant Manukyan söyledi. Belki bir serbest bölge yapın. Yani bu evet, iş artık, artık Türkiye'nin... Aklın yolu bir hocam. Evet. evet Aynen. Aklın yolu bir sloganıyla <gülüyor> bizim de sloganlaştırdığımız. Evet. Yani bu iş artık Türkiye'nin en başarılı ekonomistlerinin bile e, dilinde olan bir hadise. Yani buna aslında hani bu işi şakadan çıkartıp artık gerçekten bu işe bir eğilmek lazım. Bu konuda da biraz şey şüphelendiriyor insanı. Yani Türkiye mesela G20'den bağımsız dünyadaki alınan kararlardan bağımsız bir kripto para hamlesi yapmıyor. Ama bunu ben eminim hazinede, Merkez Bankası'nda ciddi alan bürokratlar da vardır, uzmanlar da vardır. Bunların bir adım atmasına sanki bir engel var da diyebiliriz yani. Nedense Türkiye dünyadan bağımsız bir bürokrat... kişi... Siyasi bir karar olmadıktan sonra bir kararlılık olmadıktan sonra böyle bir adama tutamaz. ama zaten Türk tarihinde ender görülen bir siyasi kararlılık var. İşte dünya beşten büyüktür denilmiyor, mu? deniliyor. Ee, Amerikadan bağımsız politika izlenmiyor mu şu anda bir sürü yerde? İzleniyor. Hani bir adım atılıyor, karşı taraftan sert gelirse bir adım geri çekiliyor ama adımlar atılıyor yani. Ben belki şimdi dinleyicilerimizin çoğunun e, Şeyi yani yaşı yetmez. Genç izleyiciler, dinleyiciler daha fazladır. Yani bizim gençliğimizde e, Amerika'nın her dediği Türkiye'de kanun gibiydi. Her dediği yapılır diye yani. Bugünkü bu restleşmeler falan hayal bileydi. Nereden sen Amerika'nın işte vize restleşmesine gireceksin? Şu bu. Yani aslında bu potansiyel de var. Yani para dünyası hakkında alternatif düşünce de var. Siyasi irade potansiyeli de var. Yani bunlar olabilir aslında. Ha yani yaşanan çok kötü örnekler yok mu? İşte Uber örneği önümüzde çok kötü bir örnek oldu. İşte Wikipedia bilmem ne örnekleri önümüzde bunlar çok kötü örnekler ama e, kripto paralar konusunda e, bu olumluya da dönebilir. Çünkü Türkiye'nin dolar alternatifi sistemlere e, bu yönetinde bir ilgisi var. Sonuçta var yani. Bir altına bir ilgi var. Altına ilgi olduğuna göre bu kripto paralara, bitcoin'e de çok rahat döndürülebilir. Hele ki buradaki potansiyelin farkına varılabilir. Evet. Bir de altın için şöyle bir yorum geliyor e, kanaldan. E, yani altını şu an TL'yi altın endeksli yapmamız tıpkı e, 1971'de Amerikanın altın rezervi bitmesine benzer bir durum bizde yaşayabilir miyiz? E, Tabi şimdi açık vermeye dersek bizim altın rezervleri tükenir. O yüzden açık vermeyecek bir şekle getirmemiz lazım. O da işte bu şekilde olur. Yani kripto paralar gibi yeni yeni sektörleri Türkiye'ye kazandırıp bu cari açıktan cari fazlaya dönmemiz gerekir. Ancak o şekilde e, kurtarabiliriz durumu. Altın yani, içerisinde bunu yönetmek Bu görüş, biraz... görüş haklı. Ama Türkiye bunu aynı anda yapmak isteyecek. Yani hem bir yandan açığı şey kapatacak, önlemler alacak Hem de bir yandan bu yaklaşan fırtınadan dolayı sadece bugünkü durumdan dolayı değil 2019-2020'de gelebilecek bu krizden de dolayı TL'yi bir şekilde ayakta tutabilmek için e, bu operasyonu yapmak zorunda. Bir de hocam yine gelen sorulardan, e, siz de o konuyla alakalısınız bayağı ayrıntılı Twitter'dan açıklama da yaptınız. E, Tether'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani Tether'ın karşılıksız basılmasına yönelik işte söylentiler var ama sonuçta bir blockchain'de yayınlanan e, blockchain'de aktarılan bir kripto para yani karşılığında olduğu söyleniyor. E, i̇şte 20k'ya giderken e, Bitfinex'in özellikle karşılıksız çok fazla tether bastığı, bunda da etkisi olduğu da söyleniyor. E, ya şimdi, Tabii o fiy şimdi fiyat yükselirken e, bitcoin ile ilgili tartışmalarda e, o zaman öyleydi. Şimdi hiçbir tether tartışması yapılmıyor. Niye? Çünkü fiyat yüksek değil. O yüzden e, Tether'ın e, tartışması bitti. Tether, Tether piyasada bir boşluğu doldu. Kripto para camiasında olanlar bir şekilde bazı zamanlarda dolara dönmek istiyorlar veya dolar üzerinden transfer yapmak istiyorlar. Bu bir ihtiyaç. Bunu karşılıyor. Hani nasıl karşılıyor? Orası bir muamma. Dedikleri gibi gerçekten bastıkları Tether'a karşı ellerinde o kadar dolar var mı? E, e bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz bu gidişle. Çünkü bankacılık sistemi kripto paralarla entegre hale gelmediği için adamlar bir türlü o ispatı yapamıyorlar. Yani banka hatta şöyle bir görüş de var. Eğer kendi banka hesaplarını Alini ortaya koyarlarsa o banka hesaplarının işte ne denir? Konfisye edileceğini yani eleştirileceğini falan belki düşünüyorlar vesaire. Mesela Türkiye burada da bir fırsat yakalayabilir diyebilir ki gel kardeşim Teter. Sen burada banka hesabına paranı koy. Biz buna dokunmayacağız diyebilir. Ne oldu? Tak 2 milyar dolar. O zaman Türkiye'ye gelmiş olur. Bunun gibi bir sürü şey yapılabilir. Yani TETER mevzusunu da biz kendimize çevirebiliriz. TETER'in dışında başka e, şu anda stable coin'ler yani sabit coin'ler çıkartılıyor. Aynı ihtiyaçtan dolayı. Yani stable bir coin'e ihtiyaç, sabit bir coin'e ihtiyaç olduğu için kripto para dünyasında işte euroya endeksi çıkartılıyor, altına endeksi çıkartılıyor ama hepsi aynı soruyu, sorunu yaşayacaklardır. Çünkü e, bir şekilde bir otoritenin size bunu kanıtlaması gerekecek. Orada o altın var mı? Orada o dolar var mı? Orada o gümüş var mı? E ben stable coinlere şöyle yaklaşıyorum. Yani stable coinler uzun süreli store of value olarak kullanılabilecek işte e, uzun süreli e, o paranızı, değerinizi oraya park edebileceğiniz coinler değil. Sonuçta blok zincir mantığı dışında sizi üçüncü bir kuruma e, güvenmeye itiyor. Yani işte Tether'ın bankasına ya da audit yapan şirketine e, güvenmek zorundasınız. E, öyle olunca iş blockchain ve komünite mantığından çıkıyor. O yüzden yani trade sırasında kısa süreli geçişlerde falan kullanılabilir e, gibi geliyor bana. Onun dışında işte Tetra basılarak mı Bitcoin fiyatı yukarı? E, pompalandı. Bunu da bilemeyeceğiz. Çünkü o zaman ben e, şeyde de yazmıştım. E, flat bu konuda ayrıntılı bir flat da yapmıştım. Ya, bu konuda iki teori var. Yani bitcoin almak isteğinin getirdiği dolarla da teter basılıyor olabilir. Hiç arkada dolar olmadan da teter basılıyor. Bitcoin Alınıyor olabilir. Bunu bilemeyiz yani. Bilemiyoruz. Çünkü o audit'i bilmiyoruz. O banka hesaplarını bilmiyoruz. Bilemeyeceğiz de. O yüzden Aynen. bu teori olarak kalacak yani. Ama ben şunu şuna inanıyorum. Teter'den bağımsız olarak. Bitcoin fiyatının o zaman 20 bin dolara gelmesi ee, o kadar hızlı gelmesi bir anomaliydi ama Bitcoin'in fiyatının 20 binden çok yukarıda olması gerekiyor. Yani. Bugünkü dünya şartlarında bile. Çünkü miktarı çok sınırlı, e, dünya çapında kullanılan kabul görmüş bir network ve bu sınırsız paralar bir şekilde yerlerini bu sınırlı paralara bırakacaklar bitcoin, altın, gümüş. Bitcoin'in de altının da gümüşün de fiyatlarının çok daha yukarıda olması gerekiyor. Çünkü bunların aşağı yukarı yatırım yapılabilir miktarları belli ve bu miktarlar çok sınırlı. Çok sınırlı olduğu için bunların dolar bazlı fiyatlarının çok çok daha yukarıda olması işte dünyanın o katrilyon dolarlık, belki 3 katrilyon dolarlık bu store of value e, piyasasının çok daha büyük bir kısmını bunların almış olması gerekir. O yüzden Tether'den bağımsız olarak fiyatın yukarı gideceğini ve gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben sonuçta. Yani son tahlilde diyelim. Bir de zaten Bitfinex gibi yani hacmi dünyanın en büyük olan borsalarından bir tanesi denetlenemeyen bir yazılımıyla belki sisteminde e, istediği gibi bitcoin, tether veya diğer altcoin neden yaratabilen, yaratabilen bir borsa e, karşılıksız tether basması için bunun dolar göstermesine de gerek yok. Ya bir de böyle problemi. Aslında regülasyonların önemli olduğu nokta burası. Yani borsaların denetimi. Biraz da böyle. Ya borsaların denetlenebileceği, işte bunların hepsi regulasyona bağlı. Yani Türkiye mesela şimdi bu bir bunun bir kanunu çıkarsa, bu kanun camiaya friendly bir kanun olsa e, ve o kanun çerçevesinde bu borsaların denetimini yapsa oluşacak değeri düşünebiliyor musunuz? Yani resmi, denetimli, devlet garantisi olan bir borsa kursa. Yani burada manipülasyon yapılması imkansız, burada işte boş trade yapılması imkansız bir kere dünyada o borsa benchmark olur. Çünkü regulated borsa. Evet. Bugün işte Binance siteyi kapatıp gitse kim ne yapabilir? Bitti gitti. Evet evet. Ama yani... İşte bu, bunlar hep fırsat. Bir arkadaşımız sormuş demiş işte bunları devlet büyüklerine anlatma imkanınız oldu mu? Şu ana kadar olmadı ama olabilir çok yakın zamanda. Yani böyle... Çalışmaların ya da işte belki bizlere başvurulma aşamasının e, olduğuna dair haberler geliyor. E, yani olabilir çok yakında e, böyle bir başvuru imkanı olabilir veya böyle bir anlatma imkanı doğabilir. Umarım ee, siz de bunu değerlendirirsiniz. Çünkü bunu e, ülkede yetkili kişilere anlatabilecek çok fazla insan yok. Sayılı insan var. E, Twitter'dan herkesin tanıyabildiği, ya, Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Aslında Türkiye çapında bir ülke olarak ya yani hem blockchain uzmanı olarak hem bu işi işte ekonomisini bilen insan olarak hem işte bu işin altyapısını girdisini çıktısını bütün numaralarını diyelim. Yani şey kendi aramızdaki dille her şeyini bilen insan sayısı var ülkemizde yani. Bunları bir şekilde ben anlatabileceğimize de yakın zamanda bu kanalın açılabileceğini düşünüyorum. Hatta işte Şant Bey, e, Sayın işte Yeni Hazine Bakanı'yla yaptığı toplantıda dile getirdiğini de söyledi. O da güzel bir şey. Belki o bir tetikleyici olur. Oradan e, görüş, sektörden görüş alınabilir. E, i̇lginç bir soru daha var. Bitcoin kaça düşerse bilginiz biter diye. Bugünkü ekonomik koşullar devam ederse, yani bu büyük finansal tufan yolunda ilerlemeye devam edersek, Bitcoin'in fiyatı 500 dolara bile düşse benim için hiç ümit bitmez. Aksine artar. Çünkü e, fiyat düştükçe ileride yaşayacağımız e, kazanç çarpanı artıyor demektir. Yani fiyatın düşmesi aslında şu anda bizim için kötü bir şey değil. E, çünkü olacak olayları e, tahmin ettiğimiz için, yani 2019-2020'de çok büyük, tarihin en büyük ekonomik krizi geleceğini bildiğimiz için, dünya tarihinde görülmemiş miktarda sınırsız para dünyada basıldığı için, ve eninde sonunda altın, gümüş, bitcoin bu basılan sınırsız paraları e, kapsayacağı ve çok hızlı bir artış göstereceği için yani ne kadar düşerse düşsün altından da, gümüşten de, bitcoin'den de ve işte benzeri sağlam projelerden de kripto paralarda benim emidim bitmez. Hocam saati bayağı da geçirdik. sizde de çok gördük. Ee, Estağfurullah. Aşağı çok... yukarı zaten ne oldu? Bir buçuk, bir iki saat mi oldu? Evet, Hayır, iki iki saat yakın olmuş. Çok, çok keyifli bir sohbetti. Bir de şeyi soralım, o konu oraya getirelim. Ee, yani öncesini konuştuk, Fed'i konuştuk, krizleri konuştuk, bunu piyasalara etkisini konuştuk. Bir de siz bundan sonrası için e, beklentinizi söylediniz ama yani Bitcoin fiyatı için ne düşünüyorsunuz? Bu önümüzde mesela Eylül'de tekrar bir G20 toplantısı olacak. İşte ETF haberleri var. E, gündemde biraz 2014'teki çıkışın ve 2 yıl süreli e, durgunlukla karşılaştırıyorlar bugünü. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Beklentiniz bir şimdi e, bu ben trader değilim. E, teknik analist de değilim. Yani bu konuda da çok kıymetli çalışmalar yapan arkadaşlar var Twitter aleminde. İşte görüyoruz biz de takip ediyoruz. Her biri çok kıymetli. Yani i̇sim isim saymaya kalksak e, bir tanesini unutsak diğerlerine çok ayıp olur. E, harbiden yani ben de teknik analiz çalışmalarını o arkadaşlardan takip ediyorum. Hepsi ellerine sağlık. Çok teşekkürler. E, fakat e, kendim bu konuda bir görüş söylemem çok aslında doğru olmaz yani fiyat şimdi şuradan şuraya gider oradan buraya düşer gibi ben de teknik analiz çalışmaları yapan arkadaşları takip ediyorum açıkçası ama benim görüşüm şu e, temel analiz yaptığımız zaman piyasalarda şu anda Fed Coin Burn yaptığına göre bizim tabirimizde ve doları piyasadan çektiğine göre ve bu bu dolar çekilmesi piyasalar üzerinde baskı yarattığına göre bu baskı Bitcoin'de de, kripto para borsalarında da, altında da, gümüşte de hissedilecektir. Ha ama bu alternatif araçların bir özelliği var. Eğer klasik piyasaların dağılacağına yönelik, yani klasik borsalar e, dağılacağına yönelik, klasik dolar sisteminin dağılacağına yönelik korkular artarsa veya Bitcoin'in yasallaşmasına yönelik yeni adımlar, büyük adımlar atılırsa, işte atıyorum ben çok zor olduğunu düşünüyorum ama ETF onaylanırsa daha arkası gelirse başka ülkelerde işte yasalar çıkarsa atıyorum Türkiye bu bahsettiğimiz şeyleri yaparsa bir merkez bankası atıyorum Ghana merkez bankası çıkıp ben arkadaşlar bitcoin alımına başlıyorum doları bırakıyorum falan derse böyle şeyler olursa alternatif araçlara talep artar o yüzden diğer borsalar çöküşe devam ederken Senedi borsaları, bono piyasa devam ederken e, bu alternatif araçlar yükselebilir. Ama böyle gelişmeler olmadığı sürece onların da yönü bir şekilde aşağıya olacaktır diye düşünüyorum ben. Yani kriz başlayana kadar. işte bankacılık sisteminde sorunlar başlayana kadar. Onların da yönü aşağı olacaktır. Sonra ama çok yukarı gideceklerdir. Öyle düşünüyorum ben. Anladım. Teşekkürler. Hocam bu arada sizi yakalamışken güzel sorular da geliyor. Hani kapatmadan onları da araya almak istiyorum. Ee, bir hı hı. soru bir de siz e, gazetecisiniz kulis bilgileriniz falan sağlamdır. Belki e, devlet kanadında da bilginiz vardır. Az önce de biraz bahsettiğiniz şantman ukiyen vasıtasıyla sorular sorulduğunu. Acaba ülkemizde hı hı. bir vergilendirme olursa bu e, nasıl olur? Böyle bir duyumunuz oldu mu? Yani kripto paralar yönelik bir vergilendirme şu an karar böyle, böyle bir, bir duyumum Yani Çalışmalar yapıldığına dair şeyler var ama e, şunu biliyorum geriye yönelik vergilendirme de çıkabilir. İşte, e, yani sizin iki sene boyunca borsada yaptığınız işlemlerden kar ettiğiniz falan tespit edilirse o vergiler falan geriye yönelik de çıkabilir. E, yani ümidimiz çok sert aşırı böyle piyasayı öldürecek bir vergi oranından kaçınılması diye düşünüyorum ben. Yani yoksa o zaman piyasayı öldürücü etki yapar. Bu da hiç olumlu olmaz. Zaten verginin nasıl alınacağı başlı başına ayrı bir tartışma konusu olur. Yani Hı -hı. sonuçta fiyat parayı bankaya çekmeden bunun takibi zor bir konu. Ee, o ayrı bir oturum yapmamız lazım diye düşünüyorum o konuya. Yani Teşekkür ne kadar tabii e, kripto paralar normal piyasalara ne kadar entegre olursa ne kadar çabuk biz İstanbul Finans Merkezinde bir kripto para cennetine çevirebilirsek, Türkiye'yi bir kripto para friendly bir ülkeye çevirebilirsek, kripto para dostu bir ülke çevirebilirsek, aslında bu vergi olayları, neler, bu kazançlar falan da o kadar çabuk devreye girecek. Yani dediğim gibi madem başkanlık sistemi geldi, bu bürokratik oligarşik mantıktan çıkmak gerekiyor. Yani bir şeyi gördüğümüz zaman hemen vergilendirelim bunun üzerine gitmemek gerekiyor. Önce bu sektörü Türkiye'ye nasıl çekeriz? Türkiye yurt dışından Onlarca, yüzlerce milyar dolar yatırım nasıl çekeriz? Buna bakmak lazım. Piyasayı nasıl büyütürüz? Yani sonuçta bu piyasa birkaç ay önce 800 milyar dolarlık bir piy piyasaydı. Türkiye öyle bir altyapı kurabilir ki bu, bu piyasayı birkaç trilyon dolarlık bir piyasa haline getirebilir. Bunda öncülük yapabilir. Ya bu sefer de senin alacağın 3-5 kuruş vergi mi? Kazanacağın 500 milyar dolar, 1 trilyon dolar mı? Buna bakmak lazım. Evet. Bir de şöyle bir soru var hocam. Çin neden yasakladı kripto paraları diye bir soru gelmiş. Çin'in taktiği bu. Önce yasaklıyor, bir kontrol altına alıyor. Sonra yavaş yavaş serbest bırakıyor. E Çin kripto paraları yasakladı da ne oldu? Kendi kripto parası ne o? Gümbür gümbür işliyor. İşte Hong Kong'da şurada burada e, Çin bağlantılı kripto para borsaları işliyor. Dünyanın hala en bitcoin madencisi Çin kökenli, Çin'de. Yani bu Çin'in yasağı böyle bir yasak yani. Bu bir şey taktiklerine giriyor işte. Sun tuzu savaş taktiklerine giriyor. Yani bu Çin'in küresel para taktikleri, hamleleri üzerine yayın yapılıyor. Evet bu arada başka soru varsa alalım. Yoksa Erkan Hoca'yı çok gördük. Ee yani, ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Sorulara çok teşekkür ediyorum. Twitter'daki sorulara çok e, doğrudan e, isim isim giremedik ama aşağı yukarı hepsine cevap verdiğimizde ben... E, evet, herkese evet. çok teşekkür ediyorum bizi takip edenlere. Bu yayının e, kaydı e, yayınlanacak mı? Evet kayıt altına aldık. Ben size onu ileteceğim hocam. Onu da hem kanalımızda paylaşırız hem ben size özelden de iletirim. Yani ee, çok güzel oldu çok sevindim, çok teşekkür ederim bence de harika, harika bir yayın oldu zaten sorulan birçok soruya biz cevap vermiş olduk sizin anlatımınızla ara ara soruları da aldık Twitter'daki sorulara da cevap verdiğimizi düşünüyorum ee, yani ben birçok soruyu hazırlarken zaten soruyu cevap vermiş oldunuz yukarıda da ilk siz gelmeden önce sorulmuş şeyler vardı ee, teşekkür ederiz. Alpin, bir, Alp'in bir sorusu olmuş ona bir e, iltimas geçelim e, çok teşekkür ediyorum soru için Fiziksel olarak altın, gümüş ve bitcoin yatırımı yaptığımızda yüzdelik dilimler ne şekilde olmalı? Ee, yani bir trader mantığıyla düşünecek olursak açayım ve bütün bizi dinleyenler aslında şu anda ağırlığın dolarda olması gerekiyor. Çünkü dolar diğer hepsini ezecek diye beklediğimize göre e, onun dışında kalan sepeti de e, aşağı yukarı eşit bölmek gerekiyor. Gümüşteki potansiyel altından daha fazla olduğu şu altından daha fazla tutmak gerekiyor. Ee, kripto paraları da altın ve gümüş, yani şöyle düşünürsek e, diyelim ki eşit böldük. İşte dolar, altın, gümüş ve kripto para diye dörde böldük. %25'er hepsi diyelim. İşte gümüşün %25 olması gerekiyor. Altının biraz daha az, işte 10-15 gibi. Kripto paranın, işte o altının bıraktığı alanı kripto parayla doldurmak gerekiyor. 35-40 falan. Ee, işte. %50 falanı dolar gerekiyor. Eğer bir tradersan, yani trade yapıyorsan, her gün bu işte uğraşıyorsan ama uzun vadeli yatırımcıysan e, alabildiğin kadar, alabildiğin fırsatta altın, gümüş ve bitcoin alman gerekiyor. E, ve e, bu artık senin ihtiyacına, gelir kalma modeline göre değişir. E, sonuçta ben ilk patlamanın yani ilk yolu açacak olanın e, şu anda bitcoin olduğunu düşünüyorum. O trade piyasasında bahsettiğim mevzudan dolayı. Yani o yüzden e, kripto paralara e, ağırlık vermek gerekiyor. Eğer trade de yapıyorsan yani böyle an an takip, veriyorsan, takip ediyorsan doların ne zaman bu daralmadan tekrar genişlemeye geçeceğini hesapman gerekiyor. O da ne zaman olur? Bankacılık sisteminde küresel çapta ciddi bir sorun çıktığında artık sen diyebilirsin ki yani bankacılık sistemi e, ciddi sorun yaşadığında Amerikan Merkez Bankı tekrar bu sefer eskisinden de büyük yani 2008'den de büyük para basmaya başlamak zorunda kalacak. İşte o para basmaya başladığında e, artık e, Bitcoin'in ilk o türev piyasasına darbeleri indireceğini, o türev piyasasını yıkmaya başlayacağını hiperenflasyona doğru götürebileceğini düşünebilirsin. Tabii bunlar yani oturup beraber belki de tartışmamız gereken şeyler. Yani hepsi söylemeli. Bunlar benim fikirlerim. Doğru çıkacak diye bir şey yok. Çünkü bu çok ayrıntıya giriyor artık. Hani bu zamanlamalar, oranlar falan. Şu anda benim aklımda olan şeyler. Belki bir ay sonra konuşsak yeni gelişmelere göre değişebilir de bu şeyler. O yüzden hepimizin ortak oluşturmamız gerekiyor. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Harika bir yayın oldu. Çok sağ olun. Hocam biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok faydalı oldu. Kayıt altına dağıldık bunları. Bir de bir tartışma var. Neo'yu yıl sonunda kaç verdiğinizi tam anlamamışlar. 1000 dolar mı demiştiniz acaba 500 dolar mı demiştiniz? Böyle bir tartışma var şu an kanalda. Neo öyle bir şey hiç söylemedim. <gülüyor> evet Neo, Neo takipçimiz <gülüyor> çok bizim burada, da, burada Ben zaten. sadece Çin'in Neo'yu yasaklamadığına, Neo proje devam ettiğini söyledim. Bir fiyat telaffuz etmedim. Evet, çok, çok teşekkür ederim hocam. Teşekkürler, sağ olun. Ee, biz yani konuşacak o kadar çok konu var ki kripto paralarla alakalı. Bunu bir yayına tabii sığdığınız mümkün değil. Bugün bir konu seçtik. Mesela sizin işte hack'ın konusunda, hashcraft konusunda veya diğer altcoin'ler konusundaki şeylerinizi, fikirlerinizi dinlemeye vaktimiz kalmadı. Umarım onda başka bir yayında tekrar sizinle konuşuruz burada. Çok da ilginçler e, evet. konular. Evet. Çok teşekkür ederiz tekrar size. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler, iyi akşam, iyi mutlu hafta İyi geceler. Bu arada yayınımıza katılanlar için de bir duyuru yapalım. Burada konuştuğumuz veya konuşamadığımız her şeyi biz kanallarımızda tartışıyoruz, uzun uzun fikir alışverişi yapıyoruz. Lütfen buradaki sorularınızı da burada bırakmayın. Kanallarımızda tartışabilirsiniz, soru sorabilirsiniz veya haberleri paylaşabilirsiniz veya günlük olarak da burayı takip edebilirsiniz. Lütfen bunu da dikkat alın. Evet, katıldığınız için herkese çok teşekkür ederiz. Bu akşam Alp şık aramızdaydı, Crypto Wisdom aramızdaydı. Altcoin Ruki katıldı sonradan. Herkese teşekkürler tekrar katıldıkları için.